Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Bakara Suresi 10. Bölüm En hayırlı sadaka varlıktan ayrılarak verilen sadakadır, üstteki el, alttaki elden daha hayırlıdır, yardım etmeye geçindirmek zorunda olduğun kimselerden başla, Müslim. Bu arada sahabilerden Cabir B. Abdullah şöyle diyor. Adamın biri bir gün, elinde yumurta büyüklüğünde bir altın külçesi ile çıka geldi ve peygamberimize, Ya Resulallah, bunu bir maden ocağında buldum, bunu sadaka olarak al, başka hiçbir malım yok, dedi. Peygamberimiz yüzünü başka tarafa çevirdi. Bunun üzerine adam peygamberimize sağ yanından sokularak az önceki sözlerini tekrarladı. Peygamberimiz yine yüzünü başka tarafa çevirdi. Adam bu defa peygamberimize sol yanından, sokularak aynı sözleri söyledi. Peygamberimiz yine yüzünü başka tarafa çevirdi. Fakat adam bu kez de peygamberimizi arka tarafından yaklaşarak aynı sözleri tekrarladı. Bunun üzerine peygamberimiz adamın uzattığı altın külçeyi alarak üzerine fırlatı verdi. Öyle ki, eğer külçe, adama isabet etseydi mutlaka canını acıtırdı. Arkasından da şöyle buyurdu, aranızdan biri nesi varsa getiriyor ve, bu sadakadır, diyor. Sonra oturup başkalarına el açıyor. En hayırlı sadaka, varlıktan ayrılarak ve verilen sadakadır. Yüce Allah insanın en çok yakın aile fertlerini, yani ehli ile ana babasını sevdiğini iyi biliyor, bunun için ona kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra atacağı ilk yardımlaşma adımında bu sevdiklerine yararlı olmasını öneriyor, bunlara gönül hoşluğu ile yardım yapacak, böylece zararlı olmayan fıtri eğilimlerini tatmin etmiş olacaktır. Bu eğilimleri tatmin etmenin zararlı bir şey olmadığı bir yana tersine bunun arkasında bir hikmet ve yarar vardır. Aslında kişinin, geçimlerini sağladığı ve yardım elini uzattığı bu kimseler en yakın akrabalarıdır. Evet, ama bu insanlar aynı zamanda bu ümmetin bir parçasıdırlar ve eğer bir yerden yardım görmezlerse muhtaç duruma düşeceklerdir. Buna göre bunların yakınları olan birinden yardım görmeleri, yakınları olmayan bir yabancıdan yardım almalarından daha onurlu bir şeydir. Aynı zamanda bu Aile içi yardımlaşma yuvada sevgiyi ve iç barışı yaygınlaştırır, Yüce Allah'ın büyük insanlık camiası yapısının ilk tuğlası olmasını dilediği aile kurumunun bağlarını güçlendirir. Yüce Allah bundan sonra sevgisini ve yardımseverliğini yakınlık derecelerinin öncelik sırasına göre bütün akrabalarına yayacağını iyi biliyor, bunun bir zararı yok, çünkü bu kimseler aynı zamanda toplumun fertleri ve ümmet organizmasının organlarıdırlar, bu yüzden insana akrabalarını aşan bir adım daha attırılıyor, böylece hem duygularını ve fıtri eğilimlerini tatmin ediyor hem bu kimselerin ihtiyaçlarım karşılıyor hem geniş anlamlı aile bağlarım güçlendiriyor ve bunun sonucunda Müslüman cemaatin üyelerinden biri, bağları güçlü ve ilişkileri kopmaz sağlam bir birliğe kavuşuyor. Eğer kendi geçimini sağlayan kişinin elinde, bu söylediğimiz yakınlarına yardım ettikten sonra verecek bir şey kalırsa, İslam onun elinden tutarak onu toplumun çeşitli muhtaç kesimlerine yardım etmeye götürüyor, bu kesimler ya zaten bozuk olan yaşam şartları ya da çeşitli sebeplerle maddi durumlarının bozulması yüzünden insanın merhamet ve katkıda bulunma duygularını harekete geçiriyorlar, bu kesimlerin başında yetimler, yaşları küçük öksüzler gelir, sonra zaruri ihtiyaçlarını karşılayamadıkları halde onurları ve saygınlıkları izin vermediği için el açıp hiç kimseden bir şey istemeyen yoksullar gelir, daha sonra sıra yolcularda, yolda kalmışlardadır, bu kimselerin memleketinde varlıkları olabilir, fakat bu mallarından ayrı düşmüşler varlıkları ile aralarına çeşitli engeller girmiştir, böylelerinin sayısı ilk Müslüman cemaat. Fazla idi. Bunlar her şeylerini arkada bırakarak Mekkeden Medine'ye hicret eden Müslümanlardı. Bütün bu kesimler toplumun üyeleri, bireyleridirler, İslam, yardımsever bağlılarını bu ihtiyaçlı kesimlere yardım etmeye yöneltiyor, bu yönlendirmeyi onların arındırıp harekete geçirdiği doğal iyi duygularına bağlı olarak gerçekleştiriyor ve böylece yumuşak ve zorlamasız bir biçimde bütün hedeflerine ulaşıyor, bu hedefler nelerdir? En başta yardımseverlerin vicdanlarını arındırma hedefine ulaşılıyor. Çünkü kişi verdiğinde gözü kalmayarak, yaptığı yardımdan hoşnut olarak baskısız ve ısrarsız bir şekilde vermiştir. İkinci olarak sözünü ettiğimiz muhtaç kesimlere yardım sağlama, onları sosyal güvenlik şemsiyesi altına alma hedefine ulaşılıyor. Üçüncü olarak da hiçbir baskıya ve zorlamaya başvurmaksızın toplumun bütün fertleri arasında dayanış ve yardımlaşmalı yoğun bir kaynaşma ve bütünleşme meydana getiriyor, görüldüğü gibi yumuşak, gönüllülük ilkesine dayalı istediği hedefe varabilen, baskısız, yapmacıksız ve düzenli olarak hayırlı olanı tümü ile gerçekleştiren hünerli bir yönlendirme metodu ile karşı karşıyayız. Sonra bütün bunlar ile yüce ufuk arasında ilişki kuruyor, kalbi verdiğinde, yaptığında ve içinde saklı niyet ve duygularında Allah'a bağlılığın coşkunluğu ile çarpmaya sevk ediyor. Hiç şüphesiz, Allah yaptığınız her hayrı bilir. Hem bizzat yapılan hayrı hem onu yaptıran sebepleri ve hem de ona eşlik eden niyeti bilir. Onun için de bu iyilik, bu hayır boşa gitmez, kaybolmaz. O yüce Allah'ın hesabına geçer. O Allah ki ona ulaşan hiçbir şey kaybolmaz. İnsanları aldatması, onlara haksızlık etmesi söz konusu olmadığı gibi ona karşı iki yüzlü davranmak ve olduğundan farklı görünmek de mümkün değildir. Bu metodu kullanan İslam, insan kalbini kötülüklerden arındırarak Allah'a bağlılık derecesine yükseltir, ancak bunu yaparken zora başvurmaz, insan psikolojisini göz önünde bulundurarak çeşitli önlem ve dayatmalara başvurmaz. İşte mutlak anlamda bilgi sahibi ve yarattığını en iyi tanıyan Allah'ın benimsediği ve üzerine sosyal düzenini oturttuğu eğitim metodu budur. İslam'ın öngördüğü sosyal düzen insanı olduğu gibi ve bulunduğu konumda kabul ederek elinden tutar ve başka yollardan giderek ulaşamayacağı yüceliklere, aydınlığa ve zirveye ulaştırır. İnsanlık geçen dönemlerde de ancak bu metodu ve yolu benimsediği zamanlar sözü edilen zirveye ve aydınlığa ulaşabilmişti. Sadaka verme meselesinin hemen arkasından gelen cihad farzına da aynı meto uyarınca yaklaşılıyor. 216 savaş hoşunuza giden bir iş olmadığı halde size farz kılındı, bazan hoşunuza gitmeyen bir şey hakkınızda hayırlı olabilir. Buna karşılık hoşunuza giden bir şey de hakkınızda kötü olabilir. Allah bilir. fakat siz bilmezsiniz. Allah yolunda savaşmak, meşakkatli bir farzdır, fakat böyle olmakla birlikte yerine getirilmesi gereken zorunlu bir görevdir de, yerine getirilmesi zorunludur, çünkü gerek tek tek Müslümanlar hesabına gerek İslam toplumu hesabına gerek tüm insanlık hesabına ve gerekse hakke, iyilik ve yapıcılık adına birçok yararlar içerir. İslam insan fıtratının özelliklerini göz önünde bulundurduğu için bu farzın meşakkatini, zorluklarını inkar etmez, onun sıkıntılarını hafife almaz, insan nefsinin bu görevi ağır sayan, ondan hoşlanmayan fıtri duygularına karşı çıkmaz. Çünkü İslam fıtratla çelişkiye düşmez, onunla çatışmaya girişmez, yok sayılmaları mümkün olmayan köklü duygularından onu soyutlamaya, yoksun bırakmaya kalkışmaz, bunun yerine soruna bir başka açıdan yaklaşarak meseleyi aydınlığa kavuşturur. İslam açık açık söyler ki, bazı farzlar zor, buruk ve acıdır ama arkalarında öyle bir hikmet saklıdır ki, bu hikmet onların zorluğunu önemsizleştirir, acılığını tatlıya dönüştürür, onun aracılığı ile dar görüşlü insanların fark edemeyebilecekleri önemde bir hayır gerçekleştirir. İnsan nefsi bu sözleri işitince önüne yeni bir pencere açılır, olaya bu pencereden bakar ve bu farklı bakış açısı sayesinde de onu daha önceki algısından farklı bir şekilde değerlendirir, insan nefsi sıkıntılar tarafından kuşatıldığı ve bu işin altından kalkamayacağını sandığı zor anlarda bu pencereden ılık bir meltem esmeye başlar, belki de hoşa gitmeyen şeyin arkasında hayır, buna karşılık arzulanan şeyin arkasında arkasından kötülük vardır, bunu sadece uzun vadeli amaçları bilen, gizli akıbetlerden haberdar olan Yüce Allah bilir, İnsanlar böyle şeylerin iç yüzü hakkında hiçbir şey bilmezler. Bu ılık meltem soluğunu insan nefsinin üzerine üfleyince artık o kişi sıkıntıları önemsiz görür, önünde ümit pencereleri açılır, yakıcı sıcak altında kalan kalbine su serpilir, bunun sonucunda güven içinde ve gönüllü olarak emre itaat etmeye, görevi yerine getirmeye atılır. İşte İslam'ın insan fıtratı karşısında benimsediği tutum budur, onun içinden geçen doğal duyguları inkar etmez, zor bir işi sırf teklif edildi diye yapmasını istemez, bunun yerine onu yavaş yavaş itaat eğitiminden geçirir, önünde ümit kapılarını açık tutar, böylece iyi olan şey uğruna asgari gayreti harcamasını, başkalarınca zorlanarak değil, gönüllü olarak kendini aşmasını ister, yine böylelikle onun zayıf noktaları bilen, omuzlarına yüklediği görevin zorluğunu peşinen söyleyen, onu mazur gören, halini anlayan ona hoşgörü, bağışlama ve ümitle yaklaşan yüce Allah'ın engin şefkatini somut biçimde algılar. İşte İslam insan fıtratını böyle eğitir, bu eğitimden geçen fıtrat yükümlülükten bıkmaz, ilk darbe karşısında paniğe kapılmaz, işin başında zorluk görünce feryadı basmaz, zorluk karşısında zayıf kaldığı görüldü diye utanmaz, mahcup düşmez, aksine direnir. Çünkü Yüce Allah'ın kendisini hoş gördüğünü, yardımını imdadına yetiştirdiğini ve güçlendirdiğini bilir, sıkıntılara rağmen yoluna devam etmeye karar verir. Çünkü yapmakta olduğu işin sıkıntılarının arkasında bir hayır, zorluğun ardında kolaylık, zahmetin ve yorgunluğun sonunda büyük bir rahat gizli olabilir, buna karşılık sevdiği ve yapmaktan haz duyduğu bir işe de düşüncesizce girmez. Çünkü hazın arkasında pişmanlık gizli olabilir, istenen şeyin ötesinde istenmeyen bir şey saklı olabilir, yem olarak verilen tatlı yiyeceğin arkasında ölüm pusuya yatmış olabilir. Bu, şaşırtıcı bir eğitim metodudur, kökleri derinlere inen, sadece bir eğitim metodu, insan psikolojisine sızmak, onun ücra köşelerine ulaşmak için kullanacağı yolları, kanalları iyi bilir, aracı doğruluktur, dürüstlüktür, yalancı telkinlere, aldatıcı kaypaklıklara asla müracaat etmez. Zira kısa görüşlü ve zayıf insan nefsinin bir şeyden hoşlanmaması, buna karşılık o şeyin tam anlamı ile hayırlı olması sık sık karşılaştığımız bir gerçektir. Buna karşın insan nefsinin bir şeyi sevmesi, düşüncesizce o işe yapışması fakat bu işin tam anlamı ile kötü olması da sıkça rastladığımız bir hayat realitesidir. Bunların yanı sıra Yüce Allah'ın her şeyi bildiği, fakat insanların bir şey bilmedikleri de bir Gerçektir, insanlar, olayların akıbetleri hakkında hiçbir şey bilemez, yine onlar önlerine çekilen perdenin arkasında nelerin gizlendiğini de bilemez, zaten arzulara, cehalete, yetersizliğe tutsak olmayan soylu gerçekler hakkında insanlar ne biliyorlar ki? Yüce Allah'ın sözünü ettiğimiz bu kalbe değmesi, dokunuşu insanın önüne gözleri ile algıladığı sınırlı alemin dışında başka bir alemin kapılarını açar, karşısına evrenin görünmez özünü etkileyen, gelişmeleri tersine çeviren, olayların sonuçlarını sandığından ve umduğundan farklı biçimde düzenleyen başka faktörler çıkarır. Bu faktörler onlara gönüllü olarak uyduğu takdirde insanı kaderin eline bırakır. İnsan çalışır Umar, bekler ve korkar, ama her işi gönül hoşluğu ve iç huzuru ile bu hikmetli ele ve geniş kapsamlı bilgiye havale eder. Bu tutum, geniş bir kapıdan barışa girmektir, insan nefsi hayrın Allah'ın seçtiğinde olduğunu, Allah'ı tecrübe etmeye, bunun için ondan kesin delil istemeye hiç kalkışmaksızın ona itaat etmenin en yararlı yol olduğunu kesinlikle anlamadıkça gerçek anlamda barışın bilincine varamaz, güvene eşlik eden itaat, Soğukkanlı umut ve huzurlu çalışma, bunlar Yüce Allah'ın mümin kullarını, tüm varlıkları ile içine girmeye, çağırdığı, barışın kapılarıdır, Yüce Allah, müminleri bu barışa işte bu şaşırtıcı, etkili ve sade metod aracılığı ile iletiyor, bu yönlendirmeyi kolayca, soğukkanlılıkla ve sıkmadan gerçekleştiriyor, Allah, müminlerin omuzlarına savaşma yükümlülüğünü yüklerken bile onları bu metod uyarınca barışa yöneltiyor, çünkü gerçek barış, savaş alanında bile ruha ve gönüle egemen olan barıştır. Yukarıdaki ayetin taşıdığı bu mesaj, sunduğu bu telkin sadece savaş görevi ile sınırlı değildir. Çünkü savaş, insan nefsine antipatik gelen, fakat arkasında hayır saklayan konuların sadece bir örneğidir. Bu mesaj, müminin hayatının tümü için geçerlidir. Bu hayatın bütün olaylarını kapsamına alır. Gerçekten insan hayrın ve şerrin nerede olduğunu önceden tahmin edemiyor. Mesela Bedir Savaşı günü yola çıkan Müslümanların hedefi Kureyşlilerin ticaret kervanı idi. Onlar Yüce Allah'ın kendilerine karşılaşmayı vaat ettiği kafilenin silahlı bir muhafız birliği değil, ticaret malları taşıyan bir kervan olacağını umuyorlardı. Fakat Yüce Allah ticaret kervanını ellerinden kaçırarak onları Kureyşli bir savaş birliği ile karşı karşıya getirdi. Bu savaş sonucunda kazanılan zafer, Arap Yarımadası'nın tümünde yankılandı ve İslam sancağının dalgalanmasını sağlayan ilk başarı oldu, ticaret kervanı nerede, Yüce Allah'ın Müslümanlar için dilemiş olduğu bu son derece hayırlı olay nerede, Müslümanların kendileri için yaptıkları tercih nerede, Yüce Allah'ın onlar hesabına yapmış olduğu seçim nerede, kısacası Allah bilir, fakat insanlar bilmez. Başka bir örnek verelim, bilindiği gibi Hazreti Musa'nın genç arkadaşı azık olarak yanlarında taşıdıkları balığı deniz kenarında unutmuş, balık da bir delikten sızarak denizi boylamıştı, kıssanın gerisini Kehfe suresinin bu konuyu anlatan ayetlerinden izleyelim. İki denizin birleştiği yeri geçtiklerinde Musa, genç arkadaşına, azığımızı getir, gerçekten bu yolculuğumuzda çok yorgun düştük, dedi. Genç arkadaşı ona şu karşılığı verdi, bak sen, kayalığa vardığımızda balığı unutmuştum, bana onu hatırlamayı unutturan mutlaka şeytandır, balık şaşılacak şekilde denizde yolunu tutup gitmiş. Musa zaten bizim istediğimiz buydu dedi hemen geldikleri yoldan kendi izlerini sürerek geri döndüler Orada kendisine tarafımızdan rahmet sunduğumuz ve katımızdan ilim öğrettiğimiz bir kulumuzu buldular Kehf suresi 62 ila 65 Hazreti Musa, zaten bunun için bu yolculuğa çıkmıştı, eğer balık olayı meydana gelmeseydi, geriye dönmeyecekler ve bu yolculuklarının amacı olan bu karşılaşmanın fırsatını kaçıracaklardı. Eğer insan, hayatında başından geçen olayları gözünün önüne getirdiği zaman, hayır çıkan birçok istemediği şey ve yine arkasında kötülük saklanan birçok hoşuna giden şey bulur, insanın nice istekleri olmuştur ki, elinden kaçtılar diye neredeyse üzüntüden kahrolacak duruma düşmüş, fakat bir süre sonra meydana çıkmıştır ki, söz konusu isteğinin vaktiyle yerine gelmemiş olması, Yüce Allah'ın bağışladığı bir kur Oluştur. Buna karşılık insanın karşısına öyle sıkıntılar çıkmıştır ki, istemeye istemeye, acı çekerek onlara katlanmış, fakat, bir süre sonra o sıkıntılar sayesinde hayatının en uzun ömürlü mutluluğuna kavuştuğunun farkına varmıştır. Yani insanlar bilmez, Allah bilir, şu insan teslim olsa ne olurdu sanki, işte Kur'an'a Kerim'in insan psikolojisine uyguladığı eğitim metodu budur. Diğer insanlarla birlikte bir şeylerle uğraşan insanın elinden tutan Kur'an-ı Kerim onu gaybi konularda güvene, teslimiyete ve gönül rahatlığına ulaştırıyor. Haram Aylarda Savaş İslam'ın, Müslüman cemaati yönlendirme sürecinin diğer bir örneği de haram, yasak aylarda savaşmakla ilgili aşağıdaki hükümdür. 217 sana yasak aydan, bu ayda savaşmaktan sorarlar, de ki, o ayda savaşmak, büyük bir günahtır, fakat insanları Allah yolundan alıkoymak, Allah'ı ve mescidi haramın saygınlığını inkar etmek, buranın halkını yurtlarından çıkarmak da Allah katında büyük günahtır, fitne, kargaşa, çıkarmak ise adam öldürmekten de büyük bir günahtır. Onlar yapabilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler, sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse böylelerinin bütün yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gider, bunlar cehennemliktirler ve orada ebedi olarak kalacaklardır. 218 onlar ki, iman ettiler, yurtlarından göç ettiler ve Allah yolunda savaştılar, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar, hiç şüphesiz Allah günahları bağışlar ve o merhametlidir değişik rivayetlerde bildirildiğine göre bu ayetler Abdullah B. Kahşe komutasındaki keşif müfrezesi hakkında indi. Peygamberimiz Abdullah B. Kahşe muhacirlerden oluşan sekiz kişilik bir müfrezenin başına vererek sefere çıkarmıştı. Müfreze de Ensardan hiç kimse yoktu. Abdullah'ın yanında peygamberimizin kapalı bir mektubu fermanı vardı. İki gün geçmedikçe onu açmamasını tembihlemişti. Komutan mektubu açınca içinde şunların yazılı olduğunu gördü. Bu mektubumu okuyunca yoluna devam ederek Hurmalık Vadisi'ne var, Mekke ile Taif arasında bir yerdir orada pusuya yatarak Kureyşlileri gözetle ve bize onlar hakkında edindiğin bilgileri getir. Abdullah B. Kahşe mektubu okuyunca, başım gözüm üstüne, dedikten sonra arkadaşlarına dönerek şunları söyledi. Peygamberimiz bana hurmalık vadisine kadar ilerleyip orada pusuya yatarak Kureyşliler hakkında bilgi toplamamı ve dönüşte bu bilgileri kendisine iletmemi emretti, bu arada hiçbirinizi yola devam etme hususunda zorlamamamı da bildirdi, içinizden kim şehit olmak istiyor, içinden bu arzuyu duyuyorsa benimle birlikte gelsin, kim böyle bir şey istemiyorsa geri dönsün, ben Peygamberimizin emrini yerine getirmek üzere ilerlemek devam edeceğim. Komutan bu konuşmayı yaptıktan sonra yola çıktı, arkadaşları da onunla birlikte yola çıktılar. İçlerinden hiçbiri geri dönmedi. Bir süre sonra Hicaz yoluna saptılar. Az ileride Müfrezeden Saad b Ebu Vakkas ile Utbe b Gazavan develerini kaybettiler. Bunun üzerine develerini aramak için Müfrezeden ayrıldılar. Kalan 6 kişi yollarına devam etti. Müfreze Hurmalık Vadisi'ne vardıktan bir süre sonra yoldan geçen bir Kureyşli ticaret kervanı ile karşılaştı. Kervanda AMRB, Hedrami ile 3 kişi daha vardı. Müfreze, AMRB, Hedrami'yi öldürdü ve kervandan 2 kişiyi esir aldı. 4. kişi ise kaçtı. Ayrıca kervanın malları ganimet olarak alındı. Müfreze'deki Müslümanlar olay gününün Cemaziye Lahir ayının son günü olduğunu sanıyorlardı. Oysa Recep ayının ilk günü idi ve haram, savaşılması yasak aylar girmiş oluyordu. Bu ayların yasaklığına Araplar öteden beri saygı gösteriyorlardı. İslam da bu kan dökme yasağını onaylamıştı. Bu yüzden iki esir ve ganimetle geri dönünce peygamberimiz kendilerine, ben size haram ayda savaşmanızı emretmedim, buyurdu. Bu arada peygamberimiz ganimet mallarını da esirleri de oldukları yerde bıraktırdı, bunların hiçbirini almak istemedi. Peygamberimiz böyle deyince müfrezedekilerin elleri kolları yana düştü, bir ölü gibi kas katı kesildiler. Ayrıca işledikleri bu hatadan dolayı diğer Müslümanlar tarafından da az İyarlandılar. Bu olay üzerine Kureyşliler Muhammed ve arkadaşları haram ayların saygınlığını çiğnediler, bu aylarda kan döktüler, ganimet ve esir aldılar diye yaygara kopardılar. Bu arada bu olayın peygamberimizin zararına sonuçlar vereceğini hesap ederek pek sevinen Yahudiler şu yakıştırmalarla işi alaya aldılar. Amr savaşı kotardı, Hedramis savaşa katıldı ve Vakit B Abdullah da savaşı ateşledi. Böyle demek de vakit B, Abdullah'ın, AMRB, Hedrami'yi öldürüşünü ima etmek istiyorlardı. Bunun üzerine Arap toplumunda revaçta olan çeşitli hilekar üsluplar ile yöneltilen yanıltıcı propaganda ortalıkta kol gezmeye başladı, bu karalama kampanyası peygamberimizi ve arkadaşlarını Arapların kutsal değerlerini çiğneyen, işine gelince bunları hiçe sayan bir saldırgan alarak tanıtıyordu, nihayet yukarıdaki ayetler inerek bütün bu söylentileri söyleyenlerin ağzına tıktı, meseleyi haklı çözüme kavuşturdu, bunun üzerine Peygamberimiz ortada kalan iki esir ile ganimet mallarını teslim aldı, tekrarlıyoruz. Sana yasak aydan, bu ayda savaşmaktan sorarlar, de ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Bu ayet, yasak ayın yasaklığını ve bu ayda savaşmanın büyük bir günah olduğunu belirtiyor, ancak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 Savaşı başlatan taraf, Müslümanlar değildi, ilk saldırıya geçenler onlar değildi, savaşı ve saldırıyı müşrikler başlatmıştı, insanları Allah yolundan alıkoyanlar, Allah'ı ve Mescid-i Haram'ın saygınlığını inkar edenler onlardı, insanları Allah yolundan alıkoyabilmek için her yola başvurmuşlar, bu arada bütün büyük suçları işlemişlerdi, bir defa Yüce Allah'ı inkar etmişler ve başkalarını da onu inkar etmeye zorlamışlar lamışlardı Mescidi haramın dokunulmazlığını hiçe saymışlar buranın saygınlığını çiğnemişlerdi Medineye göç edilmeden önce 13 yıl boyunca Müslümanlara çeşitli eziyetler çektirmişler dini inançları yüzünden onlara türlü türlü baskıyı yapmışlardı Yüce Allah Mescidi haramı güvenli bir yasak bölge yaptığı halde onlar buranın halkını yurtlarından çıkarmışlardı Kısacası buranın dokunulmazlığına hiçbir zaman riayet etmemişler, kutsallığına saygı göstermemişlerdi. Allah katında Mescidi Haram çevresindeki halkı yurtlarından çıkarmak yasak ayda savaşmaktan daha büyük bir suçtur. Yine Allah katında insanlara dini inançları yüzünden baskı yapmak adam öldürmekten daha ağır bir suçtur. Müşrikler bu günahların, bu ağır suçların her ikisini de gözlerini kırpmadan işlemişlerdi. Bu yüzden Mescidi Haram'ın dokunulmazlığını ve haram ayların yasaklığını maske olarak kullanmak isteyen tekar savunmaları havada kaldı ve Müslümanların, kutsal dokunulmazlıklar konusunda onlara nasıl bir karşılık verecekleri belli oldu, asıl dokunulmaz değerleri çiğneyenler onlardı, onlar istedikleri zaman bu değerleri, arkalarında saklanacakları birer maske olarak kullanıyor, buna karşılık işlerine geldiği zaman onları ayaklar altına alıyorlardı. Buna göre Müslümanlar onları buldukları yerde öldürmeli, her yerde kendileri ile savaşmalıydılar, çünkü onlar hiçbir yasağı, dokunulmazlığı gözetmeyen, hiç çekinmeden her kutsal değeri çiğneyen, saldırgan, azgın haydutlar takımı idi. Artık Müslümanlar, onların, aslında saygınlıklarına ve kutsallıklarına zerrece inanmadıkları dokunulmazlıkların sahte maskeleri arkasına gizlenmelerine izin vermemeliydiler. Müşriklerin bu yaygaracı sözleri doğruydu fakat gerçekte batıl amaçlı onlar haram ayların yasaklığını sırf arkasında saklanacakları bir maske olsun diye dillerine dolamışlardı, böylece Müslüman cemaati karalamak, onları saldırgan olarak göstermek istiyorlardı, oysa saldığı ilk başlatanlar kendileriydi, mescidi haramın saygınlığını da ilk önce onlar çiğnemişlerdi. İslam, hayata pratik olarak yaklaşan bir sistemdir, hayali, donuk ve uygulama yeteneğinden yoksun romantik teori kalıplarına dayanmaz, o insan hayatını pratik engelleri, çeşitli çekici yönleri ve şartları ile olduğu gibi ele alır, böylece hayatı ele alarak onu aynı anda ilerlemeye ve yükselmeye doğru yöneltir, bu yönlendirmeyi hayatın realiteleri ile uyuşan pratik çözümlerle gerçekleştirir, Hayatın realitesi karşısında hiçbir işe yaramayan ham hayaller ile ve boş rüyalar ile oyalanmaz. Öte yandan bu Mekkeli putperestler azgın, saldırgan bir haydut çetesidirler, hiçbir kutsal değeri tanımazlar, hiçbir dokunulmazlığın önünde çekingenliğe kapılmazlar, toplumun geleneksel olarak saygı beslediği bütün ahlaki, dini ve imani değerleri gözlerini kırpmadan çiğnerler, her yola başvurarak hakkın önüne dikilirler ve insanları, onu, benimsemekten alıkoymaya çalışırlar, müminlere dini inançları yüzünden baskı yaparlar, onlara en ağır eziyetleri çektirirler, onları haşerelere varıncaya kadar bütün canlılar için güvenlik bölgesi olan mescidi haram çevresindeki yurtlarından çıkarırlar, bütün bu cinayetlerden sonra da haram ayın arkasına saklanarak dokunulmazlıklar ve kutsal değerler adına ortalığı velveleye verirler, tozu dumana katarlar ve çirkin seslerinin en yüksek frekansı ile yaygarayı basarak, bakın, işte, Muhammed ile arkadaşları yasak ayların dokunulmazlığını çiğniyorlar, diye bağırırlar. İslam bunlara nasıl karşılık veriyor, acaba onlara havada kalan romantik teorilerle mi karşılık veriyor, eğer böyle yapmış olsa Müslümanların azılı düşmanları her türlü silahı kullanırken, hiçbir silahı kullanmaktan çekinmezken iyilikten yana olan bağlılarını silahtan arındırmış olurdu, hayır, İslam böyle yapmıyor, o pratik realiteye karşı koymak, kötülüğü savmak, ortadan kaldırmak istiyor, azgınlığın, şir ettiğin kökünü kazımak, batılın ve sapıklığın pençelerini sökmek istiyor. Yeryüzünü iyilikten yana olan güce, dünyanın iktidarını dürüst cemaatin eline teslim etmek istiyor. Bundan dolayı İslam dokunulmaz değerlerin haydutların ve saldırganların arkalarına saklanarak dürüst ve iyilikten yana olan yapıcı insanlara ateş ettikleri ve ateş ederken karşı taraftan gelecek savunma ateşinin tehlikesinden emin kaldıkları bir saldırı siperi olarak kullanılmalarına meydan vermez. İslam, dokunulmaz değerleri gözetenlerin dokunulmazlıklarına saygı gösterir, bu ilke üzerinde ısrar eder, onu titizlikle korur, fakat dokunulmazlıkları çiğneyenlerin onları siper edinerek dürüst insanlara eziyet etmelerine, iyi insanları öldürmelerine, müminlere dini inançlarından dolayı baskı yapmalarına ve aslında dokunulmaz kalmaları gereken kutsal değerlerin arkasına saklanıp karşılık görme tehlikesinden uzak kalarak her türlü cinayeti işlemelerine seyirci kalmaz. İslam bu ilkeye diğer alanlarda da tutarlılıkla bağlı kalır, mesela İslam dedikoduyu yasaklar, haram sayar, fakat bu dedikodu yasağı sapıklar, fasıklar, hakkında söz konusu değildir, sapıklığı ile ün kazanan bir fasığın, sapıklığının ateşinde yaktığı kimseler tarafından saygı gösterilecek böyle bir dokunulmazlığı yoktur, bunun yanı sıra İslam kötülüğün açık açık söylenmesini de yasaklar, Nisa suresi, yüz 48, fakat zulme uğrayanı bu yasağın dışında tutar, kötülükten zarar gören kimse kendisine zulmeden kimsenin kötülüğünü açık açık dile getirebilir, çünkü bu onun hakkıdır, ayrıca eğer susar, ağzını açmazsa layık olmadığı halde zalimin bu onurlu ilkeye sığınma cesaretini arttırmış olur. Bununla birlikte İslam yine de yüksek düzeyini korur, bu haydutların ve şirretlerin seviyesine düşmez, onların kirli silahlarına ve iğrenç metodlarına başvurmaz, İslam sadece Müslüman cemaati, onların ellerini kırmaya, onlarla savaşmaya, onları öldürmeye ve böylece yaşama alanını onların murdar varlıklarından temizlemeye özendirir, İşte İslam'ın öğlen güneşi kadar parlak ve belirgin çehresi. İktidar, temiz, dürüst, mümin ve istikametli insanların elinde olunca, yeryüzü, dokunulmazlıkları çiğneyenlerden ve kutsal değerleri ayaklar altına alanlardan temizlenince, işte o zaman, kutsal değerlerin dokunulmazlığı, Yüce Allah'ın istediği gibi tam olarak koruma altına alınır. İşte İslam budur, açık, belirgin, güçlü ve açık sözlüdür, zikzak çizmez ama kendisine karşı zikzak çizmek isteyenlere de fırsat vermez. İşte Kur'an-ı Kerim, Müslümanların sağlam yere basmalarını, yeryüzünü kötülükten ve bozgunculuktan temizlemek amacı ile Allah yolunda ilerlerken kaygan zemine ayak basmamalarını telkin ediyor, onların vicdanlarını endişeye, çekingenliğe, kuruntuların kemirmesine ve vesveselerin işkencesine açık bırakmıyor, işte şu kötülüktür, bozgunculuktur, saldırganlıktır, haydutluktur, buna göre dokunulmazlık hakkından yararlanması söz konusu değildir, dokunulmazlıkların siperi arkasında mevzilenerek bizzat bu dokunulmazlıklara darbe indirmesi caiz değildir, Müslümanlar kesin bilgi ve güven içinde, vicdanları ve Allah'ın ilkeleri doğrultusunda yollarında ilerlemelidirler. Bu gerçek açıklığa kavuşturulduktan, bu ilke yerine oturtulduktan, Müslümanların kalpleri huzura kavuşturulduktan ve ayaklarının yere sağlam basması sağlandıktan sonra düşmanların içlerindeki şirretliğin ne kadar derin olduğunun, niyetlerinin ve planlarının saldırganlık temeline dayalı olduğunun açıklamasına geçiliyor. Onlar yapabilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Bu açıklama her şeyi bilen ve her şeyin iç yüzünden haberdar olan Allah'tan gelen doğru bir tespittir. Burada kötülüğe ve Müslümanları dinlerinden koparmaya yönelik iğrenç bir ısrar açığa vuruluyor. Bu ısrarlı çaba, İslam düşmanlarının sürekli hedefleri olmuştur. Bu çaba nerede ve hangi zaman diliminde olursa olsun Müslüman cemaatin düşmanlarının değişmez amacıdır. İslam'ın yeryüzündeki varlığı, bu dinin düşmanları, her dönemdeki İslam cemaatinin düşmanları için başlı başına bir kin ve korku kaynağı olmuştur. Başlı başına İslam onları rahatsız ediyor, korkutuyor, kinlerini kabartıyor. İslam o kadar güçlü, o kadar sağlam bir dindir ki, bütün batı taraftarları ondan korkuyor, bütün haydutlar ondan ürküyor ve bütün bozguncular, müfsitler ona karşı antipati duyuyor. İslam gerek başlı başına gerek içerdiği apaçık hakke, genelde, gerek tutarlı sistemi ve gerekse sağlıklı sosyal düzeni ile doğrudan doğruya somut bir savaştır. O bütün bu nitelikleri ile batıla, haydutluğa, zulme ve bozgunculuğa karşı doğrudan doğruya somut bir savaştır. Bundan dolayı batıl taraftarları, haydutlar, bozguncular onun varlığına katlanamıyorlar. Bu yüzden Müslümanların karşısında hep pusudadırlar. Onları dinlerinden koparmak, kafirliğe döndürmek için yanıp tutuşurlar, kafirlik olsun da hangi türü olursa olsun, onlar için fark etmez, zira yeryüzünde bu dine inanan, bu sistemin izinden giden, bu düzeni yaşayan bir tek Müslüman cemaat varken batıl düzenlerinin yaşayacağına, haydutluklarının ve bozgunculuklarının devam edebileceğine güvenemiyorlar. Bu İslam düşmanlarının savaş metodları ve savaş araçları zamanla farklılaşır, fakat hedef hiçbir zaman değişmez. Bu hedef, gerçek Müslümanları dinlerinden döndürmektir, ne zaman ellerindeki silahlardan biri kırılsa, bozulsa başka bir silah çekerler, ne zaman ellerindeki silahlardan biri körelse, etkisini yitirse bir başkasını bilerler. Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Yüce Allah'ın vermiş olduğu bu doğru haber karşımızdadır. Müslüman cemaati bu düşmanlara teslim olmamaları hususunda uyarıyor, onlara tehlikenin büyüklüğünü gösteriyor, onları düşmanların oyunları karşısında direnmeye, savaşın zorluklarına dayanmaya çağırıyor. Aksi halde karşılaşılacak sonuç dünya ve ahiret hüsranı zararıdır, hiçbir mazeretin ve hiçbir gerekçenin önleyemezsiz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 Kur'an-ı Kerim, burada bu kelime ile insanın işlediği amellerin önce kabarıp sonra yok vermeleri olayını anlatmak istiyor. Görüldüğü gibi bu kelimenin somut anlamı ile soyut anlamı arasında sıkı bir uyum var, yani batıl amelin önce kabarması, görüntüsünün şişmesi, sonunda ise ortadan çekilip yokluğa karışması olayı ile zehirli ot yiyen devenin şişmesi ve bu şişkinlik sonunda patlayıp ölmesi olayı arasında sıkı bir çağırmıyor. Arışım vardır. Kim İslam'ı tattıktan, onu tanıdıktan sonra baskı ve caydırma darbeleri altında bu dinden dönerse uğradığı baskının ve karşılaştığı caydırma girişimlerinin çapı ne olursa olsun Yüce Allah tarafından belirlenen akıbeti budur, yani amellerinin hem dünyada ve hem de ahirette boşa gitmesi, buna ek olarak da hiç bitmeyecek bir cehennem azabına çarpılmasıdır. İslam'ın tadına varan, onu tanımış olan bir kalp gerçek anlamda asla ondan dönemez, vazgeçemez. Bu dönüşün söz konusu olabilmesi için o kalbin düzelmez, ıslah olmaz derecede bozulması gerekir. Yalnız insan takatini aşan ağır işkence karşısında görünüşte taviz verilerek başvurulan korunma önlemi takkiye bu sözümüzün dışındadır. Zira yüce Allah merhametli olduğu için insanın dayanma gücünü aşan iş erkence karşısında Müslümana dinini bırakmış gibi davranarak canını kurtarma izni verdi. Fakat bu zor durumda Müslümanın kalbi İslam'a bağlılığını sürdürmeli, imanını seve seve korumalıdır. Başka bir deyimle bu durumda Müslümana verilen müsaade, gerçekten kafir olma, Allah korusun, sahici bir dininden dönme müsaadesi değildir. Yüce Allah'ın bu uyarısı dünyanın son anına, kıyamet gününe kadar geçerlidir. Hiçbir Müslüman işkenceye, çeşitli caydırma girişimlerine boyun eğerek dinini, Allah'a kesin bağlılığını bırakmakta, imanından ve İslam'a bağlılığından dönmekte mazur sayılamaz. Yapılması gereken şey cihaddır, mücadeledir. Yüce Allah bir çıkış yolu gösterinceye kadar sabretmek, direnmektir. Hiç kuşkusuz Yüce Allah kendisini inanan ve onun yolunda işkencelere maruz kalan kullarını yüzüstü bırakmaz o onları fedakarlıklarına karşılık olarak iki güzel sonuçtan biri ile ya zafer ya da şehitlik ile ödüllendirecektir. Allah yolunda eziyetlere katlananların bir başka beklentisi de Allah'ın rahmetidir. Kalbi imanla donanmış hiçbir mümin bu konudaki umudunu yitirmez.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 Yüce Allah mümin kulunun onun rahmetine ilişkin umudunu asla boşa çıkarmaz, nitekim İslam'ın zor günlerinde Mekkeli, muhacir, samimi müminler grubu, Yüce Allah'ın bu vaadini işitmiş, bunun üzerine var güçleri ile cihad etmişler, sabretmişler ve sonunda Yüce Allah onlara verdiği sözü ya zafer ya şehitlik olarak gerçekleştirmiştir. Bu sonuçların her ikisi de hayır, her ikisi de rahmettir, böylece onlar Allah. Rahın bağışını ve merhametini kazanmışlardır, zira Allah günahları bağışlar ve o merhametlidir. İçki ve kumar. Daha sonraki ayette Müslümanlara alkollü içkinin ve kumarın hükmü açıklanıyor, bunların her ikisi de Arapların enerjilerini uğrunda harcayacakları, duygularını ve zamanlarını tümü ile meşgul edecek yüce bir idealden yoksun oldukları günlerde kendilerini kaptırdıkları birer zevk verici eğlence türü idiler. 219- A sana içki ve kumar hakkında soru sorarlar, de ki, onların ikisinde de büyük günah vardır, insanlara bazı yararları varsa da günahları yararlarından büyüktür, sana Allah yolunda ne vereceklerini sorarlar, de ki, ihtiyaçlarınızdan arta kalanını verin, Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki düşünesiniz, bu ayetin indiği zamana kadar, İçki ve kumarı yasaklayan bir ayet inmemişti. Fakat Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde bu iki kötü alışkanlığın helal olduğunu söyleyen bir hüküm de yoktu. Yüce Allah yeni oluşmakta olan bu Müslüman cemaati elinden tutarak onu adım adım istediği yolda ilerletiyor. Onu kendisi için tasarladığı misyona uygun olarak yapılandırıyordu. Bu önemli misyon, bu büyük görev, insanın kendini içki ve kumar yolunda harcaması ile bağda Yaşamazdı. Ömrü, bilinci ve enerjiyi amaçsız insanların eğlencelerinde boşu boşuna tüketmekle bağdaşmazdı. Çünkü söz konusu amaçsız kimseler nefislerine haz veren şeyler ile oyalanır. Peşlerinden bir an bile ayrılmayan serserilik ve sorumsuzluk, kendilerini içkiyle sarhoş olmaya ve kumarlı oyalanmaya daldırır, kimi zaman da bu zavallıları kovalayan kör nefisleri olur, onlar da kendilerinden kaçarak içkinin ve kumarın kucağına atılırlar, tıpkı cahiliye toplumunda yaşayan sıradan insanların yaptıkları gibi, bu dün 160. Böyleydi, bugün de böyledir, yarında böyle olacaktır. Yalnız İslam, insan nefsine yönelik eğitim metodu uyarınca bu konuda yavaş, soğukkanlı ve zorlamacılıktan uzak adımlar ile ilerliyordu. Bu ayeti kerime içki ve kumar yasağı konusunda atılmış ilk adımdır. Burada önemli bir noktaya kısaca değinmek istiyoruz. Maddi nesneler ve davranışlar her zaman mutlak anlamda, katıksız biçimde kötü olmayabilirler. Şu dünya üzerinde iyilik, kötülükle ve kötülük de iyilikle karışık olarak bulunur. Fakat herhangi bir nesnenin ya da davranışın helal ya da haram olmasının ekseni, kriteri iyiliğin ve kötülüğün baskın olup olmamasıdır. Buna göre içkinin ve kumarın günahı, zararı yararından daha ağır bastığına göre bu durum bir yasaklama, bir haram sayma gerekçesi oluşturur. Böyle olmakla birlikte bu ayette açık bir yasaklama ve haram sayma hükmüne yer verilmemiştir. İslam'ın eğitim metodu burada Kur'an'ın, İslam'ın ve hikmet sahibi Yüce Allah'ın eğitim metodunun bir özelliği dikkatimizi çekiyor. Bu eğitim metodu İslam'ın birçok yasal düzenlemesini, birçok farzını ve birçok direktifini incelerken somut biçimde meydana çıkıyor. Biz burada içki ve kumardan söz ederken bu eğitim metodunun kurallarından birine işaret etmek istiyoruz. Eğer emir ya da yasak imana dayalı düşünce ile, yani inanç sistemi ile ilgili ise İslam o konuda kesin hükmünü, o konuda söyleyeceğini daha baştan ortaya koyuyor. Fakat eğer emir ya da yasak bir alışkanlıkla, bir gelenekle veya karmaşık bir sosyal uygulama ile ilgili ise o zaman İslam işi ağırdan alıyor, konuya yumuşak. Tedrici ve kolaylık gösterici bir tarzda yaklaşıyor, uygulamayı ve itaati kolaylaştıracak pratik şartlar hazırlıyor, mesela İslam, tevhid mi, yoksa şirk mi, sorunuyla karşı karşıya kaldığı zaman kararlı ve kesin bir darbe ile daha, baştan emrini yürürlüğe koydu, bu konuda hiçbir tereddüde, hiçbir duraksamaya, hiçbir hoşgörüye, hiçbir tavize, hiçbir orta yolda buluşma beklentisine yer vermedi, çünkü burada mesele düşüncenin temel ilkesidir, onsuz ne iman olur ve ne de İslam ayakta durabilir. Ama İslam içki ve kumar meselesine gelince, bu bir alışkanlık ve adet meselesidir. Alışkanlıklar ise ancak tedavi yolu ile bıraktırılabilir. Bu yüzden İslam, Müslümanların vicdanlarını ve şeriat mantıklarını uyarmakla işe başladı. Bu amaçla içkinin ve kumarın günahını, yararından daha büyük olduğunu belirtti. Bu demektir ki, bu alışkanlıkları bırakmak onları sürdürmekten daha iyidir. Arkasından Nisa suresinin şu ayeti ile ikinci adım atıldı. Ey müminler, sarhoşken ne dediğinizi bilecek duruma gelinceye kadar namaza yaklaşmayın. Nisa suresi 43 Bilindiği gibi günde beş vakit namaz vardır ve bu namaz vakitlerinin çoğunluğu kısa aralıklıdır. Bu aralıklar sarhoş olup arkasından ayılmak için yeterli değildir. Burada içki alışkanlığının pratiğe aktarma imkanını daraltma ve içki alma periyodları ile ilgili olan alışkanlığın sürekliliğini kırma girişimi ile karşı karşıyayız. Çünkü içki ya da uyuşturucu madde tutkunlarının alışkanlık haline getirdikleri vakit gelince bu madde, maddeleri kullanma ihtiyacı duydukları bilinen bir şeydir, eğer bu vakit, bu maddeler kullanılmadan geçiştirilir ve bu geçiştirme birkaç kez tekrarlanabilirse alışkanlık zayıflamaya başlar ve alt edilmesi mümkün hale gelir. Bu iki adım atıldıktan sonra içki ve kumarın haram olduklarını belirten son ve kesin yasaklama hükmü geldi. Ey müminler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları kuşkusuz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz, Maide Suresi, 90. Kölelik Kurumu ve İslam'ın Tutumu Bir de kölelik problemini bu açıdan gözden geçirelim. Kölelik, İslam'ın geldiği dönemde sosyoekonomik kökleri olan, dünyanın her tarafında geçerli bir devletler arası gelenek durumunda idi. Esirleri köleleştirme ve köleleri çalıştırma düzeni böylesine yaygın ve köklü idi. Öte yandan karmaşık sosyal kurumların dışa yansıyan görüntülerini ve sonuçlarını değiştirebilmek için önce bu kurumların dayanaklarını ve ilişkilerini geniş çapta değiştirmek gerekir. Bu arada devletler gelenekleri değiştirmek için ayrıca devletler arası uyuşmalara ve çok taraflı ortak antlaşmalara ihtiyaç vardır. İslam'ın köleliğe ilişkin bir emri yoktur, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde savaş esirlerinin köleleştirilmesini hükme bağlayan bir ayete rastlanmaz, İslam geldiğinde köleliği, dünya ekonomisinin temelini oluşturan bir milletler arası düzen ve esirlerin köleleştirilmesini de savaşan bütün tarafların uyguladıkları bir devletler arası gelenek olarak buldu, bu köklü sosyal kurumu ve bu yaygın devletler arası düzeni sağlıklı bir sözüme kavuşturabilmek için soruna tedrici olarak yaklaşması zorunluydu. İslam zamanla kölelik düzenine tümü ile son vereceği, onu kökünden ortadan kaldıracağı gün gelinceye kadar, denetim altına alınması imkansız olacak sosyal sarsıntılara meydan vermeyecek bir önlem olarak köleliğin kaynaklarını, artış yollarını kurutma yolunu seçti, bunun yanı sıra kölelere elverişli yaşama şartları sağlamaya, onlara geniş çapta insan onuru ile bağdaşır bir konum kazandırmaya önem verdi. Köleleştirme yollarını kurutmaya başlarken meşru savaş esirleri ile köle soyundan gelenleri bu önlemin dışında tuttu. Çünkü İslam'a düşman toplumlar o zamanın geçerli geleneği uyarınca Müslüman savaş esirlerini köleleştiriyorlardı. İslam, o gün için, düşman toplumları bu geçerli geleneğe karşı çıkmaya, dünyanın her tarafındaki sosyal ve, ekonomik düzenin üzerine oturtulduğu bu uygulamayı değiştirilebilecek güçte değildi. Durum böyleyken eğer İslam, savaş esirlerini köleleştirme uygulamasını ortadan kaldırmayı kararlaştırsa bu karar sadece Müslümanların eline düşen savaş esirleri için geçerli olan sınırlı ve tek taraflı bir uygulama olacak. Müslüman esirler o günün kölelik düzeni içindeki kötü akıbetlerine katlanmaya devam edeceklerdi. Bu da İslam düşmanlarının, Müslümanlara karşı cesaretlerini ve güçlerini arttıracaktı. Bunun yanında eğer İslam o günkü mevcut kölelerin soyundan gelenleri özgürlüklerine kavuşturmayı kararlaştırmış olsa ve bu kararı devletin ve bu kimselerin tüm yakınlarının ekonomik durumunu düzene koymadan önce vermiş olsa bu köleleri malsız mülksüz, sosyal güvenliksiz, bakıcısız, onları yoksulluktan ve yeni kurulan toplumun sosyal yapısını bozacak ahlak bozulmasından koruyacak akrabalık bağlarından yoksun bir şekilde ortada bırakmış olacaktı, İşte bu aktüel ve derin köklü şartlar yüzünden İslam, açık açık savaş esirlerinin köleleştirilmesini önermedi, bunun yerine şöyle dedi. Savaşta kafirler ile karşılaştığınızda boyunlarını vurun, sonunda onlara üstün geldiğinizde onları esir alın, savaş sona erince onları ya karşılıksız olarak ya da fidye karşılığında salıverin, Muhammed Suresi, 4. Bunun yanında İslam, savaş esirlerinin köleleştirilmesini de açıkça önermedi, bunun yerine İslam devletine, esirlerine karşı içinde bulunduğu şartların gerektirdiği şekilde işlem yapma serbestliği tanıdı, devlet, Müslüman esirlere karşı fidye isteyen tarafın esirlerini fidye karşılığında serbest bırakacak, iki taraflı anlaşma sağlanabilirse elindeki esirleri değiştirecek ve savaş halinde bulunduğu düşmanlarının tutumları Doğuracağı aktüel şartlar uyarınca Müslüman esirleri köleleştiren düşmanların esirlerini köleleştirecekti. Gerçekten çok sayıda ve çeşitli olan kölelik kaynaklarını kurutmakla köleler sayıca azalmaya yüz tuttu ve İslam, bu sayısı azalan köleleri de özgürlüklerine kavuşturmaya girişti, bu işlemi söz konusu köleler düşman mihraklarla ilişkilerini keserek İslam toplumuna katıldıkları anda hemen başlattı, bu yaklaşımının sonucu olarak kölelere tek taraflı olarak özgürlüklerini isteme hakkı tanıdı, köle belirli bir fidye ödemek karşılığında özgürlüğüne kavuşacak, bu isteğini efendisi ile yazılı anlaşmaya bağlayacaktı, işte kölenin özgür olmayı istediği bu andan itibaren çalışma, kazanma ve mülk edinme hürriyetini elde edecekti, böylece çalışarak elde ettiği ücret kendisinin olacaktı, bu arada özgürlüğüne karşılık olarak vereceği fidyeyi kazanabilmek için efendisinin hizmeti dışında başka işlerde de çalışabilecekti, başka bir deyimle bu köle bağımsız bir varlık haline geliyor. Özgürlüğün en önemli dayanaklarına fiilen kavuşuyordu. Sonra bu köle devlet hazinesinin zekat fonundan pay alacaktı. Ayrıca Müslümanlar ona özgürlüğünü elde edebilmesi için malı yardımda bulunmakla yükümlüydüler. Bütün bunların dışında ayrıca köle azat etmeyi gerektiren kefaretler de bu özgürleştirme kampanyasına katkıda bulunuyordu. Mesela yanlışlıkla adam öldürme olaylarında, yemin ve zihar kefareti olarak köle azat etme zorunluluğu vardı, böylece kölelik düzeninin zaman içinde kesin biçimde ortadan kalkması hedeflenmişti, buna karşılık böyle köklü bir kurumu bir anda oldu bitti türünden bir kararlı ortadan kaldırmak, kaçınılması mümkün olmayan sosyal sarsıntılara, sakınılması gereken toplumsal bozulmalara yol açacaktı. Daha sonraki dönemlerde İslam toplumunda kölelerin sayısının artması yavaş yavaş beliren sapmalardan, adım adım İslam sisteminden uzaklaşma eğilimlerinden kaynaklandı, bu bir gerçektir, fakat bunun sorumlusu İslam değildir. Bu durum, İslam'ın hanesine olumsuz bir puan olarak kaydedilemez. O İslam ki, bazı dönemlerde insanlar onun metodundan şu ya da bu oranda saptıkları için aslına uygun biçimde uygulanmamıştır. Daha önce belirttiğimiz gibi, İslam'ın tarih görüşüne göre söz konusu sapmaların oluşturduğu pratik durumlar İslam'a mal edilemezler. İslam tarihinin kesitleri sayılamazlar. Çünkü İslam değişmedi, onun ilkelerine yeni bir madde eklenmedi, değişen insanlardır, onlar İslam'dan uzaklaştılar, bunun sonucu olarak İslam'ın bu insanlarla bir ilgisi kalmadığı gibi onların da İslam tarihinin bir kesiti olma nitelikleri kalmamıştır. Eğer biri yeni baştan İslam'a uygun bir hayat yaşamak isterse tarih boyunca İslam'a bağlı olduklarını ileri süre gelmiş toplumların bıraktıkları yerden devam edecek değildir, bunun yerine aslına uygun İslam ilkelerini yozlaşmamış olarak bulacağı berrak çizgiden başlayarak onu pratik hayata aktarmalıdır. Bu gerçek son derece önemlidir. İslam inancı açısından, İslami yaşama tarzı açısından gerek teorik araştırma düzeyinde ve gerekse pratik gelişme düzeyinde önemlidir. Biz bu gerçeği bu bölümde ve bu vesileyle tekrar vurguluyoruz. Çünkü gerek İslam tarihine yönelik teorik bakış açısı bakımından gerek İslam tarihinin objektif yorumu bakımından ve gerekse gerçek İslam'ın hayat düşüncesi ile aslına uygun İslam yaşama düzeni bakımından bazı zihinlerin büyük şaşkınlıkların ve ağır yanılgıların etkisi altında olduğunu görüyoruz, özellikle İslam tarihi hakkında araştırma yapan batılı şarkiyat uzmanlarında bu şaşkınlık ve yanılgı gayet belirgindir, İslam tarihini yanlış anlayan bu yabancı araştırmacıların etkisi altıda kalan kişilerde aynı şaşkınlık ve yanılgı görülür, böyleleri arasında bazı aldanmış samimi Müslümanların, da rastlanabilmektedir ne yazık ki? Bu ayetlerin devamında meselelerin aslını öğrenme amacı taşıyan sorulara cevap olarak çeşitli İslami ilkelerin belirlendiğini görüyoruz. 219 B sana' Allah yolunda ne vereceklerini sorarlar de ki ihtiyaçlarınızdan arta kalanını verin Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki düşünesiniz. Müslümanlar bir başka zaman ne vereceklerini sormuşlardı. Bu soruya, verilecek olan şeyin türü ve kimlere verileceği belirtilerek cevap verilmişti. Buradaki soruya, verilecek olan şeyin miktarı, derecesi belirtilerek cevap veriliyor. Ayette geçen afüf kelimesi artık fazla anlamına gelir. Buna göre israfa ve gösterişe kaçmaksızın şahsi masraflar karşılandıktan sonra elde kalan yardım konusudur. Daha önce söylediğimiz gibi ilk önce en yakınlara yardım edilecek, sonra başkalarına sıra gelecektir. Zekat tek başına yeterli bir yardım faslı değildir. Zira kanaatimce zekat ayeti, bu ayetin hükmünü yürürlükten kaldırmış, nesh değildir. Başka bir deyimle zekat, farz borcunu düşürerek sahibini yükümlülükten arındırır ama yardım etme direktifi sürekli olarak geçerliliğini korur. Zekat, Müslümanların devlet hazinesinin hakkıdır. Yüce Allah'ın şeriatını yürütmekle görevli olan hükümet bunu toplar ve belirli harcama yerlerine dağıtır. Fakat Müslümanın Allah'a ve Allah'ın kullarına karşı görevi bunun ötesinde de devam eder teyandan zekat, artakalan kalan malın tümünü kapsamayabilir. Oysa bu açık hükümlü ayete göre, malın artakalanının kalanının tümü yardım ve sadaka konusudur. Nitekim Fatıma B. Kays'ın bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Malda zekatın dışında hak vardır. Ahkam Ule Kur'an, İmam-ı Sesas, Yüce Allah'ın rızasını elde etmek isteyen bir mal sahibi bu hakkı kendi eli ile verebilir. Eğer böyle yapmaz da Allah'ın şeriatını yürütmeye çalışan İslam devleti bu hakke, a muhtaç olursa onu kendi inisiyatifi ile alarak kamu yararının gerektirdiği yerlerde harcar, böylece o mal fazlalığının ne ahlaksızların savurganlıklarıyla çarçur ve ne de kullanım dışı tutularak stok edilip fonksiyonsuz bırakılmasına meydan verilmiş olur. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, dünya ve ahiret üzerinde düşünesiniz diye. Bu ayet hem dünya ve hem de ahireti birlikte düşünmeyi, kafa yormayı özendirme amacını seslendirir. Zira sırf dünya üzerine düşünmek insan aklına, insan kalbine, insan varoluşunun mahiyeti, hayatının asıl niteliği, yükümlülükleri ve ilişkileri hakkında tam bir algı sunmaz. Kurumlar, değer yargıları ve ölçüler konusunda sağlıklı bir düşünce oluşturmaya yetmez. Çünkü dünya insan hayatının kısa süreli bölümünü oluşturur. Oysa bilinci ve davranışları hayatın sırf bu kısa bölümünün hesaplarına göre biçimlendirmek asla insanı sağlıklı düşünceye ve sağlıklı davranışlara ulaştıramaz. Yardım amaçlı mal verme konusu özellikle dünyayı ve ahireti birlikte düşünmeyi gerektiren bir meseledir. Çünkü başkasına yardım edenin malında meydana gelen maddi eksilme, kalp temizliği ve duygusal arınma olarak kendisine geri dön, Öner. Ayrıca bu eksilme içinde yaşadığı topluma yarar, dirlik ve sosyal barış olarak da geri döner, fakat herkes bu kazanımların farkına varmayabilir. O zaman yardımlaşma kefesinde ağırlık sağlayacak olan faktör ahiret bilinci, oradaki ödül özlemi ve oraya ilişkin değer ölçülerinin özendirici rolüdür. Bu durumda ahiret faktörü insan vicdanına doyum, huzur ve esenlik kazandırır ve bu sayede elindeki terazide Sahte, fakat aldatıcı ve parlak görünümlü değerlerin bulunduğu kefe ağır basmaz. 220 sana yetimler hakkında soru sorarlar, de ki, onların durumlarını düzeltmek hayırlı bir iştir, eğer kendileriyle bir arada yaşıyorsanız, onlar artık kardeşlerinizdir, Allah kimin işleri bozucu ve kimin düzeltici olduğunu iyi bilir, eğer Allah dileseydi, sizi zora koşardı, hiç şüphesiz Allah üstündür ve hikmet sahibidir. Yetimin Korunması Sosyal dayanışma, İslam toplumunun temelini oluşturur, Müslüman cemaat, birlikte yaşadığı güçsüzlerin ihtiyaçlarını gözetmekle yükümlüdür, bu arada ana-baba desteğinden yoksun olan yetimleri gözetmek ve korumak bu alanın öncelikli görevlerindendir, yetimlerin kendileri gözetilecek ve malları korunacaktır. İslam'dan önceki dönemde yetimlerin vasilerinden, koruyucu, bazıları yetimlerin yiyecekleriyle kendi yiyeceklerini karıştırıyor, onların mallarını kendi mallarıyla birleştirerek bir arada ticarete sokuyorlardı, bu durum, kimi zaman yetimlerin zarara uğramalarına, aldatılmalarına yol açıyordu. Bunun üzerine yetimlerin mallarını yiyenleri korkutma mesajı içeren ayetler indi. O zaman da takva sahibi Müslümanlar aşırı bir çekingenliğe kapıldılar. Öyle ki, yetimlerin yiyeceklerini kendi yiyeceklerinden ayırdılar. Bunun sonucu olarak şu tür olaylar yaşanmaya başladı. Evinde yetim besleyen biri yetime kendi malından yemek veriyor. Eğer bu yemeğin bir kısmı artarsa ya yetim sonra gelip bu yemeği yiyor ya da bozulduğu için dökülüyordu, böylesine aşırı bir titizlik İslam'ın özüne uygun değildi, üstelik bu durum zaman zaman yetimin zarara uğramasına yol açıyordu. İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim, meseleye bir daha eğilerek Müslümanları orta yola ve kolaylığa yönelmeye, bu ölçüler içinde yetimin yararını aramaya, malını onun işine yarayacak şekilde kullanmaya çağırdı. Yetimlere yarar sağlamak, onların mallarını ayırmaktan daha hayırlı idi. Eğer yetime yarar sağlıyorsa onun malını kendi malına karıştırmanın sakıncası yoktu. Çünkü yetimler, vasilerinin, bakımlarından sorumlu olanların, kardeşleri idi. Hepsi İslam kardeşiydi. Hepsi de büyük İslam ailesinin üyeleri idi. Allah kimin yıkıcı ve kimin yapıcı olduğunu iyi bildiği için önemli olan, işin dış görünüşü ve biçimi değil, işi yapanın niyeti ve sonucu idi. Yüce Allah, Müslümanları zora koşmayı, sıkıntıya sokmayı ve kullarına yüklediği görevlerin onlara zorluk çıkarmasını istemiyordu. Eğer istese onları böyle zor yükümlülüklerin altına sokardı, ama o, böyle bir şeyi istemez, o, üstün iradelidir ve hikmet sahibidir, buna göre o, dilediğini gerçekleştirmeye muktedirdir, fakat hikmet sahibi olduğu için hayırlı, kolay ve yararlı olanı ister. Böylece yetimlere yardım meselesi tümü ile Yüce Allah'a bağlanıyor, inanç sisteminin ve hayatın çevresinde döndüğü ana eksene tutturuluyor, bu durum, bu inanç sistemine dayanan yasal düzenleme sisteminin temel özelliğidir, bu sistemin yürümesindeki teminatın vicdanların derinliklerinden gelen bir isteğin ürünü olduğu kabul edilmezse dışarıdan gelen etkilerle olabileceğini söylemek asla mümkün değildir. Aile Hukuku biz bu bölümde aile hukukunun bir yönü ile karşı karşıya geliyoruz. İslam cemaatinin, Müslüman toplumu ayakta tutan ana sütun ile ilgili yasal düzenlemelerin bir bölümünü inceleyeceğiz. İslam bu ana sütuna son derece büyük bir önem vermiş. Onun yasal düzenlemesi, korunması ve cahiliye kültürünün anarşisinden arındırılması için büyük çaba harcamıştır. Aile konusunu ele alan ayetlerin kur, anın çeşitli surelerinde, yer aldığını görürüz, bu ayetler bu büyük temel sütunun ayakta kalması için gereken bütün dayanakları içerirler. İslami sosyal düzen, insan fıtratının bütün özelliklerini, bütün gereksinimlerini, bütün dayanaklarını gözeten bir ilahi düzen olması yanında bir aile düzenidir aynı zamanda. İslam'ın aile düzeni fıtrat kökeninden, yaratılış kökünden, bütün canlıların, hatta tüm yaratıkların ilk varoluş temelinden kaynaklanır, bu bakış açısı, aşağıdaki ayetlerde son derece belirgindir. İbret alasınız diye her şeyi çift çift yarattık, Zariyat Suresi, 49. Yerden yetişen bitkileri, insanların kendilerini ve diğer bilmedikleri yaratıkları çift çift yaratmış olan Allah noksanlıklardan münezzehtir, Yasin Suresi, 36. Bu İslami bakış açısı daha sonra insana dönerek öncelikle ilk kadın erkek çiftinin, arkasından bu çiftten gelen soyun, daha sonra tümüyle insanlığın meydana gelmesine kaynaklık eden ilk insanı hatırlatır. Ey insanlar, sizleri bir tek insandan yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden çok sayıda erkek ve kadın meydana getiren Rabbinizden korkun. Nisa suresi, 1. Ey insanlar, biz sizleri bir erkek ile bir dişiden yarattık, sonra birbirinizi kolayca tanıyasınız diye sizi milletler ve kabileler haline koyduk. Hucurat suresi, 13. Sonra iki cins arasındaki fıtri çekim gücü vurgulanıyor, bu çekim gücünün tek fonksiyonu cinsel açıdan erkek ile dişiyi birleştirmesi değil, aileler ve yuvalar oluşturmasıdır. Allah'ın ayetlerinden biri de kendileri ile kaynaşmanız için size kendi nefislerinizden türemiş eşler yaratması, aranıza sevgi ve merhamet koymasıdır. Rum Süresi 12 Kadınlarınız sizin çocuk yetiştiren tarlanızdır, buna göre tarlanıza dilediğiniz gibi varınız, kendiniz için ileriye dönük hazırlık yapınız, günah işlemekten sakınınız ve mutlaka Allah'a kavuşacağınızı biliniz, bunu müminlere müjdele, Bakara suresi, 223. Allah evlerinizi sizin için huzur ve kaynaşma yeri yaptı, Nahel suresi, 80. Burada etkisini gösteren fıtrat ile evrenin özünde ve insanın yapısında derinliğine kök salmış bu fıtratın içgüdülerine olumlu cevap veren aile kurumu ile karşı karşıyayız. Bundan dolayı, İslam'a göre aile düzeni, insan yapısının özünden, hatta evrende var olan cansız nesnelerin tümünün özünden kaynaklanan, fıtri ve doğal bir düzendir. Burada insan için geçerli olan düzen ile insanın da yer aldığı tüm kayınat Sistemi için geçerli olan düzen arasında sıkı ilişki kurulduğunu görüyoruz ki, bu durum İslam'ın evrene ve insana yaklaşım tarzını yansıtır. Aile kurumu yeni doğan yavruyu koruyup gözetmeyi, onu bedenen, aklen ve ruhen geliştirmeyi üstlenmiş olan tabii bir yuvadır, İnsan yavrusu bu yuvanın koruyucu kanatları altında sevgi, şefkat ve dayanışma duygularını tadar, hayatı boyunca sürecek olan karakteristik özelliklerini kazanır, bu yuvanın kılavuzluğu ve ışığı altında hayata açılır, onu yorumlar ve onunla ilişki kurar. Canlılar arasında en uzun yavruluk dönemini insan yavrusu yaşar, insanın bebeklik ve çocukluk dönemi diğer tüm canlılardan daha uzun sürer, zira yavruluk dönemi soyu devam eden her canlı türünün kendinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilmesi için gerekli olan bir egzersiz, bir yatkınlık kazanma, bir hazırlık dönemidir. İnsanın görevi diğer tüm canlıların görevlerinin en ağırı, yeryüzündeki işlevi diğer tüm canlı fonksiyonlarının en önemlisi olduğu için onun çocukluk aşaması, canlı türleri içinde en uzun olmuş, böylece geleceğe daha iyi hazırlanmasına, daha yoğun bir eğitimden geçmesine imkan sağlamıştır. Bundan dolayı insan, çocukluk dönemini ana babasının gözetimi altında geçirmeye diğer canlı yavrularından daha çok muhtaçtır. İşte bu gerekçe ile istikrarlı ve huzurlu bir aile düzeni insani düzenin ayrılmaz bir parçasıdır parçası insan fıtratının insan yapısının ve insanın şu hayatta üstleneceği rolün vazgeçilmez önemli bir unsurudur. Bilimsel araştırmalar kesinlikle kanıtlamıştır ki aile kurumu dışında kalan hiçbir kurum aile kurumunun fonksiyonunu yerine getiremez, onun yerini tutamaz. Aksine çocuğun gelişimi ve eğitimine zararlı unsurlar içerir. Bu hüküm özellikle çok sayıda çocuğu bir arada barındıran çocuk yuvaları düzeni için geçerlidir. Bilindiği gibi bazı yapay ve baskıcı ideolojiler yüce Allah tarafından insana sunulan dengeli, elverişli ve fıtri aile düzenini, dik kafalı, anarşik ve yapay bir devrim yolu ile yıkarak yerine bu çocuk yuvaları düzenini koymak istediler, bunun yanı sıra kimi Avrupa devletleri de yaşadıkları sosyal zorunlulukların baskısı yüzünden bu düzeni uygulamaya yöneldiler, çünkü dini düşüncenin bağlarından sıyrılmış batının cahiliye uygarlığı tarafından ateşlenen vahşi ve barbarca savaşlarda çok sayıda çocuk ailesini yitirmiş. Yakın dönemlerde yaşanan bu acımasız savaşlarda savaşçı ile normal halk, eli silahlı asker ile silahsız zavallılar arasında ayırım gözetilmemiştir. Ayrıca Avrupalılar, insan doğasına uygun sosyal ve ekonomik düzenin yerine kendi çarpık düzenini yerleştiren cahiliye kaynaklı düşünce akımlarının etkisinde kalarak zorunlu olmadığı halde bu çocuk yuvaları sistemine yöneliyorlar. Bu lanet olası uygulama çocukları ana şefkatinden ve aile yuvasının sıcakkanlı gözetiminden yoksun bırakarak çocuk fıtratı ve psikolojik yapısı ile çatışan soğuk yüzlü çocuk yuvalarının kucaması yağına atmakta ve bu zavallı yavruların ruh yapısında birçok komplekslerin ve çatışmaların tohumunu ekmektedir. Bundan daha tuhaf daha şaşırtıcı bir şey daha var. Söz konusu cahiliye kaynaklı sapık akımlar, kadının ev dışında çalışmasını ilerleme ve gericilikten kurtulma olarak sayacak kadar ileri gitmişlerdir. İşte, lanet olası düzen derken kastettiğimiz düşünce ve uygulama budur. Yeryüzünün en değerli hazinesi olan çocukların, psikolojik sağlığını kurban eden bir lanetli düzendir bu. Peki bunun bedeli nedir? Uğruna neslin feda edildi bu bedel, ailenin gelirinin biraz daha artması veya ekonomik özgürlüğüne kavuşan, ananın kendi geçimini sağlaması, doğu ve batı bloklarıyla çağdaş cahiliye uygarlığı doğal gerçeklere ters düşmekte ve sosyal ve ekonomik düzeni bozuk temellere dayandırmaya kalkışmada o kadar ileri gitmiştir ki, bu uygarlık emeğini evin dışındaki işler yerine yeryüzünün en değerli varlığının bakımı için harcayan kadına geçim imkanı sağlamamış ve bu yüzden de bebeğini kreşe teslim eden anne geçimini sağlamak için işe gitmek zorunda bırakılmıştır. Çocuk yuvaları deneyinin kanıtladığı ilk gerçek şudur. Çocuk ilk iki yaş içinde psikolojik ve fıtri olarak sadece kendisinin olan bir ana babanın varlığına, özellikle başka bir çocukla paylaşmadığı bir annenin varlığına, karşı konulmaz biçimde ihtiyaç duyar, daha ileri yaşlarında da yine doğuştan kaynaklanan bir dürtüyle kendisinin olan bir ana babaya ait olduğunun bilincine muhtaçtır. Bu ihtiyaçlardan ilkinin çocuk yuvalarında karşılanması imkansızdır. İkinci ihtiyaç da aile yuvası dışında hiçbir kurumda karşılanamaz, bu duygularından biri ya da öbürü tatmin edilmemiş olan çocuk, büyüyünce şu ya da bu biçimde sapıklık, anormallik ve psikolojik dengesizlik belirtileri gösterir. Eğer bir terslik olur da çocuk bu iki ihtiyacın herhangi birisinin tatmininden yoksun kalırsa, bu durum o çocuğun hayatında hiç kuşkusuz bir felaket olur. Peki şu sapık cahiliyede ne oluyor da felaketleri bütün çocukların hayatlarına yaygınlaştırmak istiyor? Bunun yanı sıra Yüce Allah'ın kendileri için dilediği İslam nimetinden kendilerini mahrum eden bazı nasipsizlere ne oluyor da bu anormal uygulamayı ilericilik, kurtuluş ve ve uygarlaşma sanıyorlar. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler Muhammed Kutup tarafından yazılmış El İnsanü Beynel Maddiyeti Vel İslam adlı kitabın Ey I Müşkilet Ül Cinsiyeti başlıklı bölümü ile yine aynı yazara ait Subuhatün Havlül İslam adlı eserin El İslam Vel Mera başlıklı bölümüne başvurabilirler. Bundan dolayı Yüce Allah'ın kanatları altında, barışa girmelerini ve gölgesi altında, dirlikten yaygın biçimde yararlanmalarını dilediği İslami sosyal düzen, aile esasına dayanır, bu kuruma son derece hayati olan fonksiyonu ile bağdaşacak oranda önem verir, İşte bu gerekçe iledir ki, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde bu düzenin dayanağını oluşturan yasal düzenlemelere ve moral dayanaklara yer verildiğini görüyoruz, incelemekte olduğumuz Bakara suresi de bu sureler arasındadır. Bakara suresinin bu konu ile ilgili ayetleri evlenme, birlikte yaşama, kadınlara yaklaşmama yemini, boşama, boşama ve dul kalmayı izleyen bekleme süresi, nafaka, muta, emzirme ve çocuk bakımı konularına ilişkin bazı hükümleri içeriyor. Fakat burada geleneksel fıkıh ve kanun kitaplarında olduğu gibi pratikten ve bütünlükten yoksun soyut bir dil kullanılmıyor, tersine bu hükümler öyle bir anlatım atmosferi içine yerleştiriliyor ki, insan kalbi, beşer hayatına ilişkin ilahi sistemin büyük bir temel taşı ile, İslam düzenine kaynaklık eden inanç sisteminin son derece önemli bir ilkesi ile karşı karşıya olduğunu kavrar, aynı zamanda bu temel ilkenin yüce Allah ile, onun iradesi ve hikmetiyle doğrudan ilişkide olduğunu, Allah'ın insanlar için seçtiği hayat nizamına ilişkin metoduyla bağlantılı olduğunu hisseder, bunun sonucu olarak da bu temel ilkenin onun gazabı, hoşnutluğu, cezası ve mükafatıyla da direkt ilişkili olduğunu, ama aynı zamanda sözünü ettiğimiz inancın varlığı yokluğuyla da sıkı sıkıya bağlantılı olduğu gerçeğini hisseder. İnsan bu ayetleri okurken, daha ilk andan itibaren bu konunun önemini ve olağanüstülüğünü ruhunda duyar, bunun yanı sıra okuyucu bu konu ile ilgili küçük büyük her ayrıntının Yüce Allah'ın ilgisini ve gözetimini üzerinde yoğunlaştırdığını, bu konu ile ilgili büyük küçük her ayrıntının Yüce Allah'ın terazisinde son derece büyük ağırlığı olan özel bir amaca dayandığını, Yüce Allah'ın insan denen bu varlığın hayatını düzenledi, Denemeyi, bu Müslüman cemaatin onun direkt gözetimi altında kendine özgü bir biçimde gelişmesini kendi üzerine aldığını, bu özel gelişimi sayesinde onu varlık aleminde tasarlanmış yüce fonksiyonuna hazırlamayı bizzat yönlendirdiğini ve bütün bunların sonucu olarak bu sisteme karşı çıkmanın Yüce Allah'ı öfkelendireceğini, onun ağır azabına çarpılmaya yol açacağını da hisseder. Bu ayetlerde söz konusu hükümler inceden inceye, ayrıntılı olarak anlatılır, bir hüküm bütün çağrışımları ile açıklanmadan yeni bir hükme geçilmez, her hükmün arkasından, kimi zaman da hükmün anlatımı sırasında, açıklanmakta olan konunun önemini ve büyüklüğünü vurgulayan, düşündürücü bir sonuç, bir yorum cümlesi gelir, bu yorum cümlesi, insan vicdanı üzerinde uyarıcı, canlandırıcı ve düşünceyi keskinleştiren bir etki bırakır, özellikle uygulanmaları kalpteki Allah korkusuna ve vicdan duyarlılığına bağlı olan direktiflerde bu uyarıcı etki daha çok önem kazanır, zira bu engelleyici, göz gözetleyici ve uyanıklığa çağına bilinç var olmayınca bu ayetleri ve hükümleri hileli yorumlarla çarpıtmak mümkün hale gelir. Bu hükümlerin iyi ki Müslüman bir erkeğin, putperest bir kadınla ve Müslüman bir kadının, putperest bir erkekle evlenmesinin yasaklanmasını içerir, bu hükmün arkasından gelen sonuç, yorum cümlesinde, daha doğrusu cümlelerinde şöyle ifade ediliyor. Onlar sizi cehenneme çağırırlar, oysa Allah sizi izniyle cennete ve günahlarınızın bağışlanmasına çağırıyor, o, insanlara ayetlerini açıkça anlatıyor ki, öğüt alsınlar. İkinci hüküm, aybaşı kanamaları dönemlerinde kadınlarla cinsel ilişki kurma yasağı ile ilgilidir. Bu konunun ardından gelen yorum cümleleri ile iki cins arasında cinsel birleşmede dahil tüm ilişkiler bir anlık bedeni şehvet doyumu olma niteliğinden arındırılarak, bu anlık doyumdan çok daha büyük, çok daha yüce amaçlı bir insanlık görevi düzeyine çıkarılır. Bu yüceltilmiş amaç, aslında, insanlık amacını bile aşar, çünkü yara ıcının ibadet ve takva yoluyla kullarını temizleme, arındırma iradesi i e ilgilidir. Kadınlar temizlendiklerinde Allah'ın size emrettiği yoldan onlarla cinsel ilişki kurun, hiç şüphesiz Allah tevbe edenleri ve tertemiz olanları sever, kadınlarınız sizin çocuk yetiştiren tarlanızdır, buna göre tarlanıza dilediğiniz gibi varın, kendiniz için ileriye dönük hazırlık yapın, günah işlemekten sakının ve mutlaka Allah'a kavuşacağınızı bilin, bunu müminlere müjdele. Üçüncü hüküm genel anlamda yeminler ile ilgilidir ve erkeğin eşiyle cinsel ilişki kurmayacağına ilişkin yemini ila, ile boşama konularının ele alınacağı bir ortam oluşturma niteliği de taşır, bu hükmün uygulaması konusu Allah'a ve Allah korkusuna bağlanmıştır aynı zamanda. Allah her şeyi işitir ve bilir, Allah günahları bağışlayıcı ve halimdir. Dördüncü hüküm, erkeğin eşi ile yatmama yeminine ilişkindir, bu hükmün ardından gelen yönlendirici yorum cümlelerinde şöyle buyuruluyor. Eğer bu yeminlerinden dönerlerse kuşku yok ki, Allah bağışlayıcıdır ve merhametlidir. Eğer boşamaya karar verirler ise kuşku yok ki, Allah işiten ve bilendir. Beşinci hüküm, boşanmış kadının zorunlu, bekleme süresine ilişkindir. Bu hükmün arkasından şu uyarıcı yorum cümleleri gelir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanmışlar ise Allah'ın rahimlerinde yarattığını, çocuğu, saklamaları kendileri için helal değildir. Hiç şüphesiz Allah, üstün güçlüdür ve hikmet sahibidir. 6. Hüküm, boşama evrelerinin sayısına ilişkindir. Buna bağlı olarak boşamanın gerçekleşmesi durumunda mehrin bir bölümünü geri alma ve nafaka konuları ile ilgili hükümler anlatılır. Bu hükümlerin arkasından şu uyarıcı yorumlara yer verilmiştir. Kadınlara evliyken verdiklerinizden bir şey geri almak size helal değildir ama eğer erkek ve kadın Allah'ın koyduğu sınırları gözetemeyeceklerinden korkarlarsa o başka. Eğer kadın ile koca Allah'ın koyduğu sınırları gözetemeyecekler diye korkarsanız kadının boşanmak için kocasına fidye vermesinde her iki taraf içinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bunları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridirler. Eğer sonraki koca kadını boşardı Allah'ın sınırlarını gözeteceklerine inanırlarsa eski karı kocanın tekrar birbirlerine dönmelerinin sakıncası yoktur, bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, o, onları bilen topluluğa anlatıyor. Yedinci hüküm, boşamanın ikinci evresinden sonra kadını ya meşru bir şekilde tutmak ya da iyilikle bırakmak konusu ile ilgilidir. Bu hükmün arkasından şu uyarıcı yorum cümlelerini okuyoruz.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 Bu, içinizden Allah'a ve ahiret gününe inananlara yönelik bir öğüttür, bu sizin hesabınıza en temiz ve iffete uygun yoldur, Allah bilir, fakat siz bilmezsiniz. Dokuzuncu hüküm, koca ölüp de dul kalan kadınların zorunlu bekleme sürelerine ilişkindir, bu hükmün arkasından şu uyarıcı yorum cümleleri gelir. Bu sürelerini doldurduklarında meşru olarak yaptıklarından dolayı siz sorumlu tutulmazsınız, hiç şüphesiz ne yaparsanız Allah onu bilir. 10. Hüküm, zorunlu bekleme dönemini geçirmekte olan bir kadına ima yolu ile evlenme teklifi yapmaya ilişkindir. Bu hükmü izleyen uyarıcı yorum cümlelerinde şöyle buyuruluyor. Sizin onları hatırınızda tutacağınızı Allah biliyor, söyleyeceğiniz uygun sözler dışında sakın onlarla gizlice buluşmak üzere sözleşmeyin ve gerekli bekleme süresi dolmadıkça nikah akletmeye girişmeyin, içinizden geçen duyguları Allah'ın bildiğini bilin, ondan çekinin, iyi bilin ki, O, günahları bağışlar ve halimdir. 11. Hüküm, gerek mehrin belirlendiği ve gerekse belirlenmediği durumlarda cinsel ilişki kurulmadan önce boşanmış kadınlara ilişkindir. Bu hükmün hemen arkasından vicdanları okşayan şu uyarıcı yorum cümleleri ile karşılaşıyoruz. Mehrin tümünü bağışlamanız takvaya daha yakındır, birbirinize karşı erdemliliği unutmayın, hiç şüphesiz ne yaparsanız Allah onu görür. 12. Hüküm, kocası ölmüş ve boşanmış kadına yapılacak bağışa, mutaya ilişkindir, bu hükümle ilgili olan uyarıcı yorum cümlesinde şöyle buyuruluyor. Boşanmış kadınların geleneklere uygun bir şekilde geçimlerini sağlamak, takva sahiplerinin boynuna borçtur. Bütün bu hükümlerin arkasından gelen genel uyarıcı yorum cümlesi şöyledir. Allah, size ayetlerini böyle açık açık anlatıyor ki, düşünesiniz. Bütün bu hükümler, ayrı birer, ibadet niteliğindedirler. Evlilik yolu ile Allaha ibadet, cinsel ilişki ve nesil üretimi yolu ile Allaha ibadet, boşama ve ayrılmada Allaha ibadet, zorunlu bekleme süresi ve evliliğe dönme yolu ile Allaha ibadet, nafaka verme ve bağışta bulunma yolu ile Allaha ibadet, meşru biçimde evliliği sürdürme ya da eşe iyilikle yol verme yolu ile Allaha ibadet, fidye vererek ya da mehirden geçerek boşanma yolu ile Allah'a ibadet, çocuk emzirme ve memeden kesme yolu ile Allah'a ibadet, kısacası her harekette ve her duyguda Allah'a ibadet, böyle olduğu için bu hükümler arasında korku anında ve güvenli durumlarda namaz kılınmasına ilişkin hükme yer verilerek şöyle buyuruluyor. Namazlara ve orta namaza devam edin, Allah'a gönülden bağlı ve saygılı olarak namaza durun, eğer korku altında iseniz yürürken ya da binek hayvanın sırtında namaz kılın, güvene kavuştuğunuzda ise bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı anın. Bu hüküm incelemekte olduğumuz söz konusu hükümlerin anlatımı henüz bitmeden aralarına girmekte böylece namaz ibadeti gündelik hayat ibadetleri ile İslam'ın özelliğinden ve İslam düşüncesine göre insanın varoluş amacından kaynaklanan bir bütünlük içerisinde kaynaşmaktadır. Bu ifade tarzı bize ince espriyi düşündürmek ister gibidir. Bu hükümler birer ibadettir. Bu hükümlerde Allah'ın emrine uymak, namaz da onun emrini yerine getirmek gibidir. Hayat bölünmez bir bütün olduğu gibi hayatın içinde yer alan ibadetler ayrılmaz bir sistemdir. Emirlerin tümü Allah'tan gelir. İşte ilahi hayat sistemi budur. Uzun zaman bu ayetlerin ifade özelliğinin sırrını kavrayamamışım. Bundan dolayı bu cüzün ilk baskısında ve ilaveli ikinci baskısında bu konuda şöyle demiştim. Açıkça belirtiyorum ki, bu ayetlerde aile hukuku konusu arasında neden namazla ilgili bir hükme yer verildiğine takıldım, kaldım, bu anlatım tarzını sırrını bir türlü anlayamadım, onu zoraki bir yoruma da bağlamak istemiyorum, bazı tefsirciler, aile konusundan söz edilirken namaz konusuna dönülmesinin namazın önemini vurgulama, onu hatırlatıp unutulmasına meydan vermeme amacına dayandığını söylüyorlar, bana bu açıklama tarzı da pek ikna edici gelmiyor, o baskının alt 68. ve 69. sayfaları Sözlerimi şöyle bağlamıştım, fakat samimi olarak söylediğim gibi şimdi düşünebildiğim açıklama tarzı, beni pek tatmin etmiş değil, eğer başka bir açıklama biçimi düşünürsem, onu gelecek baskıda açıklarım, eğer Yüce Allah okuyucularımdan birinin tatminkar bir açıklama tarzı bulmasını nasip ederse lütfedip onu bana ulaştırsın ve Yüce Allah'ın bu hidayeti karşısında bana kendisine müteşekkir olma fırsatı versin. Şimdi ise içime doğan bu açıklama tarzından tatmin oldum ve bu sayede yolum aydınlandı, bizi bu noktaya vardıran Allah'a hamdolsun, eğer o, bizi bu noktaya vardırmamış olsaydı, biz kendiliğimizden oraya varamazdık. Bu hükümlerde şu özellik dikkatimizi çekiyor, bunlar birer somut ibadet oldukları, ibadet havası oluşturdukları ve ibadet gölgesi yansıttıkları gibi aynı zamanda pratik hayatın, insan fıtratı ile insan yapısının, insanın yeryüzündeki hayatında karşılaştığı pratik ve somut zaruretlerin şartlarından hiçbirini göz ardı etmiyor. İslam, insanlar için yasa koyar, onun yasaları ne bir melekler topluluğuna ve ne de ancak rüyalarda görülen kanatlı gök varlıklarına hitap eder, bundan dolayı İslam, yasal düzenlemeleri ve direktifleri aracılığı ile insanları ibadet ortamına yükseltirken onların insan olduklarını, ibadetlerinin insan tarafından yapılmış ibadetler olduklarını, onlarda içgüdü ve ihtirasların, yetersizlikler ve zaafların, zarur üretler ve tepkilerin, his ve heyecanların, idealler ve kötü amaçların olduğunu hiçbir zaman unutmaz, İslam, bunların tümünü göz önünde bulundurur ve onları temiz ibadet yolunda parlak aydınlıklar saçan bir ışık kaynağına doğru ilerletir, üstelik bu yönlendirmeyi yapaylığa ve zorlamaya başvurmadan yapar, düzenini tümü ile insanın insan olduğu ilkesine dayandırır. Bu gerekçe ile İslam, erkeğin belirli bir süre karısı ile cinsel ilişki kurmamayı kararlaştırmasını hoşgörü ile, anlayışla karşılar, fakat bu sürenin dört ayı aşmaması gerektiğini belirtir, İslam boşama olayını onaylar, onu meşru sayar, hükümlerini ve yasa dışı biçimlerini düzenler, fakat aynı zamanda yuvanın temellerini sağlamlaştırmak, aile bağlarını güçlendirmek ve bu ilişkiyi ibadet düzeyine çıkarmak için tüm tüm gayretini harcamaktan geri durmaz, bu öyle bir dengedir ki, bu düzenin bütün idealist amaçlarını yüksek düzeyli bir realiteye, pratiğe bağlar, bu idealist amaçları insan gücünün sınırları içinde tutar, ilki olarak onların insana yönelik olmasını benimser. Burada, fıtratla bağdaşan bir kolaylıkla, hem kadına ve hem de erkeğe yönelik bilgece, hekimane bir kolaylıkla karşı karşıyayız. Bu önemli proje başarıya ulaşamayınca, bu en küçük toplumsal hücre, aile, dirliğin ve istikrarın tadını tadamayınca, her şeyin iç yüzünden haberdar olan, her şeyi gören, insanların özel hayatları ile ilgili onların bilmediği ayrıntıları bilen Yüce Allah kadın erkek arasındaki bu bir tutsaklık zinciri, bir hapishane, ne kadar dayanılmaz, nefes aldırmaz, dikenlerle dolu ve kara bulutlarla sarılmış bile olsa çözülmesine imkan olmayan bir kelepçe olmasını istememiştir. Yüce Allah aile kurumunun huzur ve güven yuvası olmasını dilemiştir. Eğer insan fıtratından ya da karakter farklılığından kaynaklanan bir sebep yüzünden bu amaç gerçekleşmemiş ise böyle bir çift için en çıkar yol birbirine, ayrılarak yeni bir yuva kurmaya girişmeleridir, yalnız, ayrılmayı kararlaştırmadan önce bu kutsal kurumu yıkımdan kurtarmak için her yola başvurulmalı, bunun yanı sıra ne kocanın ne kadının ne emzikli çocuğun ve ne de ana rahmindeki bebeğin zarara uğramamasını sağlayacak yasal ve vicdani insani önlemler alınmalı, mağdurların her birine güvenceler hazırlanmalıdır. İşte bu, yüce Allah'ın insan için yasallaştırdığı ilahi düzendir. Eğer insan, Yüce Allah'ın insanlar için dilediği bu düzenin ilkeleri ve barışın egemen olduğu dengeli, temiz toplumu, yaşadığı dönemin sosyal düzeni ile karşılaştırırsa, aralarında çok büyük bir mesafe olduğunu görür. Eğer gerek batıda ve gerekse doğuda görülen ve kendilerini ileri sayan cahiliye toplumlarında somutlaşan insanlığın günümüzdeki realitesi ile İslam'ın önerdiği sosyal düzen karşılaştırılırsa bu karşılaştırmayı yapan kişi İslami düzenin günümüzün hakim düzenlerine göre ne kadar yüksek derecede olduğunu kesinlikle fark eder, bu sistemi insanlar için yasallaştırmakla Yüce Allah'ın onlar hesabına ne çapta bir onur, temizlik ve barış dilemiş olduğunu hisseder, özellikle kadın, Yüce Allah'ın kendisini ne çapta gözettiğini ve onurlandırdığını somut biçimde algılar, o kadar ki, bu ilahi sistemin kendine yönelttiği bu belirgin gözetimi kavrayan, ruh sağlığı yerinde her kadının kalbinin mutlaka Allah sevgisi ile kaynayıp coşacağından eminim. 221 müşrik kadınlarla, onlar iman etmedikçe, evlenmeyin, mümin bir cariye, çok hoşunuza giden putperest bir hür kadından daha iyidir, müşrik erkeklerle, onlar iman etmedikçe, evlenmeyin, mümin bir köle, çok hoşunuza giden putperest bir hür erkekten daha iyidir. Onlar sizi cehennem e çağırırlar oysa Allah sizi izniyle cennet e ve affedilmeye çağırıyor o ayetlerini insanlara açıkça anlatıyor ki öğüt alsınlar Nikah yani evlilik karşı cinsten iki insanı birleştiren en köklü, en güçlü ve en sürekli bağdır. Bu bağ, iki kişi arasında mümkün olan en geniş çaplı anlayış birliğini içerir. Buna göre tarafların kalplerinin çözülmez bir bağda birleşmesi, buluşması gerekir. Kalplerin birleşebilmesi için aralarında inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Öte yandan dini inanç, vicdanların yapılanmasına en köklü ve en yaygın biçimde katkıda bulunmalıdır onları etkileyen, duyguları biçimlendiren, bu duyguların etkilenmelerini ve tepkilerini belirleyen, hayat boyunca vicdanların izleyecekleri yolu çizen faktördür. Gerçi kimi zaman dini inancın pasifleşmesi ve etkinliğinden uzaklaşması birçoklarını yanıltıyor. Böyleleri bu yüzden dini inancın gelip geçici bir duygu olduğunu, bazı felsefi düşüncelerle ya da sosyal akımlarla yerinin doldurulabileceğini sanırlar, fakat bu görüş insanın psikolojik yapısı, onun gerçek dayanakları hakkında eksik bilgiden kaynaklanan asılsız bir saplantıdır. Mekke'de oluşmaya başlayan İslam cemaati kalplerinde gerçekleştirdiği duygu ve inanç devrimini aynı oranda sosyal hayatında da gerçekleştirebilecek, farklı bir pratik sosyal düzen kurabilecek ortamdan yoksundu, çünkü sosyal gelişmeler zamana ve tedrici kurumsal düzenlemelere muhtaçtırlar, fakat Yüce Allah, Müslüman toplumun Medine'de bağımsızlığına kavuşmasını ve inanç alanındaki özgünlüğüne paralel olarak toplum Kulumsal kişiliğinin de özgünlük kazanmasını dileyince yeni yasal düzenlemeler birbiri arkasından gelmeye başladı. Bu arada bu ayet inerek artık Müslümanlar ile müşrikler arasında yeni evliliklerin yapılmasını yasakladı. Fakat daha önceden var olan bu tür evlilikler hicri 6. yıla kadar yürürlükte kaldı. Ancak bu tarihte Hudeybiye denilen yerde Mümtehine suresinde yer alan şu ayet indi. Ey müminler, mümin kadınlar göç ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin, gerçi Allah onların imanlarının durumunu herkesten iyi bilir, eğer onların gerçekten mümin olduklarını anlarsanız, onları kafirlere geri göndermeyin, ne bu kadınlar onlara helaldir ve ne de o erkekler bunlara helaldir, kafir kadınların nikahınız altında tutmayın, Mümtehine Suresi 10. Bunun üzerine Müslümanlar ile Müşrikler arasındaki evlilik ilişkileri kesin bir biçimde sona erdi. Artık bir Müslüman erkeğin, müşrik puta tapan, Allah'a ortak koşan bir kadınla ve müşrik bir erkeğin, Müslüman bir kadınla evlenmesi haram kılınmıştı. Bundan böyle aynı inancı paylaşmayan iki kalbin evlilik aracılığı ile birleştirilmesi yasaktı. Çünkü bu durumda evlilik bağı yapay, çürük ve zayıf bir bağdı. Çünkü bu evliliğin tarafları Allah'ta buluşmuyorlardı. Bu tür bir evlilikle de hayat ortaklığı gerçekleştirilemezdi insanı onurlandırıp hayvanların üzerinde bir düzeye yükseltmiş olan yüce Allah evlilik ilişkisinin hayvansal bir içgüdü, basit bir şehvet boşalması olmasını istemiyor, bunun yerine onu yüceltip Allah'la ilişki kuracak düzeye çıkarmak, hayatın gelişmesi ve arındırılması alanında bu kurum ile Allah'ın dileğini ve sistemini ortak bir noktada buluşturmak istiyor. İşte bu yüzden şu kesin ve kararlı direktifle karşılaşıyoruz, puta tapan kadınlarla, onlar iman etmedikçe, evlenmeyin. Eğer bu kadın iman ederse, aradaki engel ortadan kalkmış, erkek ile kadının kalpleri Allah'ta buluşmuş, böylece bu iki insan arasındaki ilişki zararlı ve bozucu bir faktörün etkisinden kurtulmuş olur, bu ilişki hem kurtulmuş hem de yeni bağ, yani inanç bağı aracılığı ile güçlenmiş olur. Mümin bir cariye, çok hoşunuza giden putperest bir hür kadından daha iyidir. Burada sözü edilen, çok beğenme, hoşlanma duygusu sırf içgüdülerden kaynaklanır, yüce insani duyguların onda hiçbir katkısı yoktur. Bu içgüdüsel duygu, duyu organları ile vücudun diğer bazı organlarının yargısı olmaktan öteye gitmez, oysa gönül güzelliği daha derinlikli ve daha değerlidir. Hatta, Müslüman kadın, bir cariye bile olsa bu böyledir. Çünkü onun İslam kaynaklı nesebi, kendisini soylu fakat müşrik kadının üzerinde bir düzeye yükseltir, çünkü bu nesep, yüce Allah'tan kaynaklanır ki, bu, neseplerin en üstünüdür. Puta tapan erkeklerle, onlar iman etmedikçe, evlenmeyin, mümin bir köle, çok hoşunuza giden putperest bir hür erkekten daha iyidir. Burada bir önceki cümledeki hüküm, biçim değişikliği yapılarak tekrarlanıyor, maksat söz konusu hükmü pekiştirmek, anlatımına ayrıntılık kazandırmaktır, yoksa ilk cümledeki hükmün gerekçesi ile ikinci cümledeki hükmün gerekçesi aynıdır. Onlar sizi cehenneme çağırırlar, oysa Allah sizi, izni ile, cennete ve affedilmeye çağırıyor, o, ayetlerini insanlara açıkça anlatıyor ki, öğüt alsınlar. Yollar ayrı, çağrılar ayrıdır. Böyle olunca bu iki grup insan, hayatın temel kurumu olan bir birleşmede nasıl bir araya gelebilirler? Putperest erkek ve kadınların yolları cehenneme doğrudur, çağrıları da cehenneme doğrudur, çağrıları da cehenneme yöneliktir, oysa mümin erkek ve kadınların yolu, Allah yoludur, Allah da izni ile cennete ve bağışlanmaya çağırır, onların çağrısı ile Yüce Allah'ın çağrısı birbirinden ne kadar uzaktır. Fakat, acaba aslında cehenneme çağıranlar, o putperest erkekler ile kadınlar mıdır, Kendisini ve başkalarını cehenneme çağıran aslında kimdir? Bu ayet, kısa yoldan bu son gerçeğe parmak basıyor, onu dal, a baştan cehenneme çağırmak olarak vurguluyor. Çünkü bunun akıbeti, cehennemdir. Yüce Allah Müslümanları, bu İslam'dan vazgeçirme amaçlı çağrı konusunda uyarıyor. Öğüt alsınlar diye insanlara ayetlerini açıkça anlatıyor. Buna rağmen kim söz dinlemez de bu çağrıya uyarsa veyl olsun, Yazıklar olsun ona. Burada şu noktayı hatırlatalım. Bu ayette Yüce Allah aradaki inanç ayrılığına rağmen Müslüman bir erkeğin, ehli kitaptan bir kadınla evlenmesini yasaklamıyor. Bu, farklı bir konudur. Müslüman erkek ile ehli kitaptan olan kadın, şeriatlerinin ayrıntılarındaki farklılığa rağmen, Allah'a inanma ilkesinde ortaktırlar. Fakat eğer söz konusu ehli kitap bağlısı kadın Allah'ın üçün üçüncüsü olduğuna ya da Meryem oğlu İsa'nın Allah olduğuna ya da Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorsa acaba evlenilmesi yasak müşrik Allah'a ortak koşmuş bir kadın mı sayılır yoksa bugün size temiz olanlar helal kılındı sizden önce kendilerine kitap verilenlerin hür ve iffetli kadınları size helal kılındı ayetinin kapsamına girer Kitap ehli kadınlardan mı kabul edilir? Bu konu, fıkıh bilginleri arasında tartışmalıdır. Maide Suresi, 5 Fıkıh bilginlerinin çoğunluğunun görüşü, söz konusu kadının bu ayetin kapsamına girdiği yolundadır. Fakat ben böyle bir kadınla evlenmenin haram olacağını savunan görüşü benimseme eğilimindeyim. Nitekim Buhari'de yer aldığına göre İbni Ömer, Allah her ikisinden de razı olsun, şöyle diyor. Ben, bir kadının, Allah'ının İsa olduğuna göre İbni Ömer daha büyük bir şirk, ortak koşma, bilmiyorum. Buna karşılık Müslüman bir kadının, ehli kitaptan bir erkekle evlenmesi kesinlikle yasaktır, çünkü bu olay Müslüman bir erkeğin, müşrik olmayan ehli kitaptan bir kadınla evlenmesinden mahiyeti itibarı ile farklıdır, bu yüzden hükmü de farklıdır. Bunun nedeni, İslam şeriatına göre doğan çocuklar babalarının soyadını alırlar, ayrıca pratikteki uygulamaya göre kadın, kocasının ailesine, toplumuna ve yurduna taşınmaktadır. Buna göre Müslüman bir erkek, müşrik olmayan bir ehli kitap bağlısı kadınla evlenince kocasının toplumuna katılır, adamın bu kadından doğacak çocukları da kendi soyadını alırlar, bu durumda egemen olan, bu yuvayı gölgesi altına alan güç, İslam İslam'dır. Fakat eğer Müslüman bir kadın ehli kitap, Yahudi, Hristiyan bir erkek ile evlenirse bunun tam tersi olur. Kadın kendi toplumundan uzak yaşamak durumuna düşer. Gerek zayıf oluşu ve gerekse bir yabancı ile kurmuş olduğu bu birlik onun İslam'dan uzaklaşmasına yol açar. Bunun yanı sıra doğacak olan çocukları kocasının soyadını taşıyacak ve kendi dininden başka bir dine bağlanacaklardır. Oysa İslam'ın her zaman egemen güç olması gerekir. Yalnız bazı pratik sebepler, aslında mubah olan Müslüman bir erkeğin, ehli kitap bağlısı bir kadınla evlenmesini mekruh saydırabilir, nitekim Hazreti Ömer, söz konusu sebepler karşısında bu görüşü benimsemektedir. i̇bn Kesir, tefsirinde bu konuda şöyle diyor. Hashtagat, anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam ediyor, fakat Hazreti Ömer, Müslüman kadınların erkekler tarafından ikinci plana atılabileceği ve daha başka sakıncaları göz önüne alarak bu tür evliliği mekruh görmüştür. Yine bize gelen bilgilere göre sahabilerden Hazreti Huzeyfe Yahudi bir kadınla evlenmiş ve Hazreti Ömer ona o kadını boşa diye yazmıştı. Huzeyfe de kendisine bu kadınla evlenmemin haram olduğu görüşünde misin ki onu boşlayayım diye soran bir yazı ile cevap verdi. Hazreti Ömer Huzeyfe'nin bu mektubuna şu cevabı verdi: Bu evliliğin haram olduğu görüşünde değilim fakat mümin kadınlar ile bu tür kadın arasında çatışma çıkar diye korkuyorum. Başka bir rivayete göre Hazreti Ömer, Huzeyfe'ye verdiği cevapta şöyle diyor, Müslüman erkek, Hristiyan kadınla evlenecek, peki o zaman Müslüman kadın kimle evlenecek? Biz günümüzde bu tür evliliklerin Müslüman bir ev için uygun olmadığı, kötü sonuçlar doğuracağı görüşündeyiz, şurası inkar edilmez bir gerçektir ki, Hristiyan, Yahudi ya da dinsiz bir kadın, evine ve çocuklarına kendi rengini verir ve olabileceği kadar İslam'dan uzak bir kuşak meydana getirir, özellikle günümüzün İslam'dan kopmuş ve ancak hoşgörülü bir bakış açısıyla, Müslüman, diye tanımlanabilecek Müslüman cahiliye karışımı toplumu için bu gerçek daha da geçerlilik kazanır, çünkü bu toplumlar İslam'a bir takım zayıf ve biçimsel iplikler ile bağlıdırlar, bu iplikleri, aileye dışarıdan gelecek olan yabancı kafir bir kadın kolayca koparabilir. Kadın, Sorunları ve İslam bu ayetlerde cinsel ilişki konusuna bir kere daha dönülüyor, ayet, bu ilişkiye Allah katında bir değer veriyor, organizmanın en şiddetli biyolojik haz alma anında dahi amacı şehevi basitlikten daha üst düzeye yüceltiyor. 222 sana kadınların aybaşı kanaması hakkında soru sorarlar, de ki, o bir eziyet, bir rahatsızlıktır, aybaşı dönemlerinde kadınlardan uzak durun, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın, temizlendiklerinde Allah'ın size emrettiği yoldan onlarla cinsel ilişki kurun, hiç şüphesiz Allah tevbe edenleri ve tertemiz olanları sever.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 Kadın-erkek ilişkisi içinde cinsel ilişki amaç değil, araçtır. Hayatın doğal akışı içinde daha etkili yeri olan bir amacı gerçekleştirmenin aracıdır. Bu amaç çoğalmak, hayatın sürekliliğini sağlamak sonuçta bunların tümünü Allah'a bağlamaktır. Aybaşı kanaması döneminde cinsel ilişki kurmak hayvansal has sağlayabilir. Gerçi bu ilişkinin hem kadına ve hem de erkeğe rahatsızlık verdiği, her iki taraf içinde sağlayabilir sağlık yönünden zararlı olduğu kesindir fakat bu ilişkinin ardındaki yüce amacı gerçekleştirmez üstelik sağlıklı ve bozulmamış fıtri eğilim bu dönemde cinsel ilişkiden kaçınır çünkü normal fıtrata egemen olan iç kanunlar hayata egemen olan kanunların aynısıdır fıtri yapı döllenmeye ve canlı üretimine imkan sağlamayan bu durumda bu kanunlar uyarınca doğal olarak cinsel ilişkiden uzak durur buna karşı. Açılık kadınların temiz dönemlerinde kurulan cinsel ilişki hem doğal hazzı ve hem de bununla birlikte fıtratın bu ilişki ile güttüğü amacı gerçekleştirir, işte bundan dolayı ayetin başında sözü edilen soruya cevap olarak bu yasaklama geliyor. Sana kadınların aybaşı kanaması hakkında soru sorarlar, de ki, o bir eziyet, bir rahatsızlıktır, bu yüzden aybaşı dönemlerinde kadınlardan uzak durun, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Artık bu, başıboş, nefsin arzularına ve sapık eğilimlerine bırakılmış bir mesele değildir, tersine Allah'ın emrine bağlıdır. Çünkü emirden ve yükümlülükten doğmuş bir görevdir, nitelik ve sınırlarla kayıtlanmıştır. Temizlendiklerinde Allah'ın size emrettiği yoldan onlarla cinsel ilişki kurun, bu ilişki verimli üretim yolundan kurulacaktır, başka yoldan değil, bu ilişkinin amacı sadece cinsel arzunun doyumu değildir. Onun amacı hayatın sürekliliğini sağlamak ve Yüce Allah'ın yazdığını aramaktır. Allah, helal olanı yazar ve farz kılar. Müslüman, Yüce Allah'ın kendisi için yazmış olduğu bu helalin peşinden koşar, yoksa peşinden koşacağı şeyi kendisi oluşturup, meydana çıkarmaz. Allah farz kıldığı görevleri, kullarını temizlemek, arıtmak için farz kılar, o, günah işlediklerinde tevbe eden ve af dilemek amacı ile kendisine başvuran kullarım sever. Hiç şüphesiz Allah tevbe edenleri ve tertemiz olanları sever. Bu ince ifadede karı-koca ilişkisinin bu yönünün niteliği, amaçları ve istikameti ile ilgili bir takım işaretler vardır, evet, karı-koca ilişkisinin bu yönü, erkek-kadın ilişkisinin diğer yönlerini kapsamaz, bu diğer yönler, başka ayetlerde, o ayetlerin konuları ile uyumlu olarak anlatılmış, tasvir edilmişlerdir, örnek olarak şu ayetleri hatırlayabiliriz. Kadınlar sizin elbisenizdir, siz de onların elbiselerisiniz. Bakara suresi 187. Allah'ın ayetlerinden biri de kendileri ile kaynaşmanız için size kendi nefislerinizden türemiş eşler yaratması, aranıza sevgi ve merhamet koymasıdır. Rum Suresi 21 Bu ayetlerdeki ifadelerin her biri, içinde yer aldıkları ayetlerin konusu ile uyumlu olarak bu derin ve önemli ilişkinin, yani karı-koca ilişkisinin bir yanını tasvir ederler. Fakat buradaki ayetlerin akışı, tarla, deyimi ile tam bir uyum gösterir, çünkü ayetin akışı verim, doğum ve gelişme akışıdır. Madem ki, tarla söz konusudur, buna göre tarlaya istediğiniz gibi varınız, fakat oraya ekin ekmenin amacını gerçekleştirecek olan verimlilik döneminde varınız. Buna göre tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Aynı zamanda bu ilişkinin amacını, hedefini de düşünün, bu ilişki anında ibadet ve takva duygusuyla Allah'a yönelin, böylece bu ilişki, kendiniz için ileriye hazırlık olarak ayırdığınız iyi bir amel olur, bu arada Yüce Allah ile buluşacağınızdan kesinlikle emin olun, o Yüce Allah ki, size ileriye dönük amellerinizin karşılığını verecektir. Kendiniz için ileriye dönük hazırlık yapın, günah işlemekten sakının ve mutlaka Allah'a kavuşacağınızı bilin. Bu ayet, müminleri, Allah'a kavuştuklarında karşılaşacakları en güzel sonuçla, hayatın devamı için nesil yetiştirmeleri de bu sonucun kapsamı içinde olmak üzere müjdeliyor, zira Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacı ile, ona yönelerek yapılan her iş ibadettir. Bunu müminlere müjdele. Burada İslam'ın hoşgörüsüyle karşılaşıyoruz. İslam, insanı, doğal eğilimleri kaçınmaları imkansız ihtiyaçları ile olduğu gibi kabul eder, yücelme ve arınma adına fıtratı yok etmeye kalkışmaz, var olup olmaması insanın elinde olmayan, kaçınılmaz içgüdülerinden tiksinmeye yönelmez. Aslında insan, hayat hesabına, hayatın devam etmesi ve gelişmesi hesabına bu içgüdülerin gereğini yerine getirmekte yükümlüdür. İslam sadece insanın insanlığını belirginleştirmeye, onun düzeyini yükseltip gücü Allah ile ilişki kurmasını sağlamaya girişir. Bu girişimleri sırasında insan organizmasının içgüdülerini anlayış ve hoşgörü ile karşılar. Organizmanın içgüdülerini güdülerini önce insanca duygularla, son aşamada ise din duyguları ile bir araya getirerek gelip geçici organik isteklerle sürekli insani amaçları ve bunların her ikisi ile vicdanın ince dini titreşimlerini birbirine bağlamaya ve bunların her üçünü aynı anda, tek bir davranışta, tek bir istikamette kaynaştırmaya girişir. Aslında bu bütünlük, bu kaynaşma, yüce Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan karakteristik yapısının taşıdığı güçler ve bünyesinde potansiyel olarak var olan enerjiler dolayısıyla bu halifeliğe layık olan insanın hamurunda, mayasında vardır. Bu yaşama metodu, inşana yönelik tutumu ile fıtratı tümü ile göz önünde bulunduran bir hayat sistemidir. Çünkü bu sistem söz konusu fıtri yapının yaratıcısının eseridir. Bu bu sistemle az ya da çok çatışan, herhangi bir başka yaşama sistemi, insan fıtratı ile çelişir ve onu boğar, bunun sonucu olarak insan, hem birey ve hem de toplum olarak bedbat olur, çünkü Allah bilir, fakat siz bilmezsiniz. Bu ayetlerin ardından aybaşı akıntısı döneminde cinsel ilişkide bulunmanın hükmüne ve daha sonra da ilanın, yani kadınla birlikte yatağa girmemeye, onunla cinsel ilişkide bulunmamaya ilişkin yemin etmenin hükmüne geçiliyor, İlk önce kısaca yemin konusuna değiniliyor ve ila meselesine giriş olması amacı ile bu konuda birkaç önemli nokta vurgulanıyor. 224. Sakın Allah adına yaptığınız yeminleri iyilik etmeye, günahlardan sakınmaya ve insanların arasını bulmaya engel yapmayın, hiç şüphesiz Allah işiten ve bilendir. 225. Allah sizi ağız alışkanlığı sonucu yaptığınız yeminlerden sorumlu tutmaz, fakat kalplerinizin kazandığı, bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar, hiç şüphesiz Allah, bağışlayıcıdır ve halimdir. 226 eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay bekleyebilirler, eğer bu yeminlerinden dönerlerse, kuşku yok ki Allah bağışlayıcıdır ve merhametlidir. Yeminler ve KEFFARET bu ayetlerin başında yer alan, sakın Allah'ı, yeminlerinize engel yapmayın, cümlesinin açıklaması konusunda bize gelen belgilere göre Abdullah B. Abbas şöyle diyor, sakın yeminini, iyilik yapmamanın bir bahanesi olarak kullanma, yeminini boz ve iyiliği yap, ünlü tefsir bilgini İbni Kesir'in bildirdiğine göre Mesruk, Şabi, İbrahim Nehai, Mücahit, Tavuz, Said B., Cübeyr, Ata, İkrime, Mekul, Zehri, Hasan, Katade, Mukatil B., Hayyan, Rebi B., Enes, Dahak, Horasani ve Sidi de bu açıklamayı benimsemişler, ona katıldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bu açıklamayı destekleyen hadisler de vardır, nitekim Ebu Hüreyre'nin Allah ondan razı olsun bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz salat ve selam üzerine olsun şöyle buyuruyor. Kim bir konuda yemin eder de ettiği yeminin gereğinin dışında bir davranışın hayırlı olduğunu görürse, yeminin kefaretini yerine getirerek hayırlı gördüğü işi yapsın, Müslim. Yine Ebu Höreyre'nin bildirdiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Vallahi, içinizden birinin yemini sebebiyle ailesine haksızlık etmesi, Allah katında ceza olarak farz kılınan kefareti gerektiren yeminini bozmasından daha ağır bir günahtır, bu hari. Bu açıklamaların ışığında yukarıdaki ayetlerin ilkinin anlamı şöyle olur. Allah adına yaptığınız yeminleri, iyilik etmenize, günahlardan kaçınmanıza ve insanların arasını bulmanıza engel haline getirmeyin. Eğer bu yararlı işleri yapmamaya yemin etmiş iseniz, yemininizin kefaretini yerine getirerek iyiliği yapın. Çünkü iyilik yapmak, günahlardan sakınmak ve barıştırıcı rol oynamak, Yemine bağlı kalmaktan daha önde gelir. Nitekim böyle bir olay Hazreti Ebu Bekir'in Allah ondan razı olsun başından geçmişti. Hazreti Ebu Bekir, kızı Hazreti Ayşe'ye yapılan iftiraya adı karışan bir yakınına hiçbir zaman iyilik etmeyeceğine dair yemin etmiş ve bununla ilgili olarak aşağıdaki ayet inmişti. İçinizden fazilet ve varlık sahibi olanlar yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda yurtlarından göç edenlere yardım etmemeye yemin etmesinler, affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah bağışlayıcıdır ve merhametlidir. Nur Suresi, 22 bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir yemininden döndü ve kefaret ödedi. Üstelik yüce Allah insanlara karşı son derece merhametli ve kolaylık göstericidir. Bu yüzden yalnız geçerli yeminler için yani bile bile yapılan ve yemin konusu niyetlenerek gerçekleştirilen yeminler için kefareti farz kılmıştır. Buna karşılık kasıtsız olarak ağız alışkanlığı sonucu ve dil sürçmesi ile yapılan yeminleri bağışlamış. Onlara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 Ağız alışkanlığı sonucu yapılan, geçersiz, yemin, herhangi bir kişinin evinde, otururken söylediği, hayır, vallahi, evet, vallahi, şeklindeki sözlerdir, Ebu Davud. İbni Cerir, bu hadisi yine Hazreti Ayşe'ye dayandırarak şöyle naklediyor. Allah, sizi ağız alışkanlığı sonucu yaptığınız yeminlerden sorumlu tutmaz, bu yeminler, hayır, vallahi, evet, vallahi, biçimindeki yeminlerdir. Öte yandan Hasan B, Ebu Hasan'ın bildirdiğine göre peygamberimiz, aralarında ok atma müsabakası yapan bir grubun yakınından geçiyordu, yanında sahabilerden biri de vardı, bu sırada okçulardan biri, vallahi ben hedefi vurdum, vallahi sen vuramadın, dedi, bunun üzerine peygamberimizin yanındaki sahabi, ya Resulallah, adam yalan yere yemin etti ve üzerine kefaret düştü, dedi, peygamberimiz, arkadaşının bu sözlerine karşılık şöyle buyurdu. Hayır, hayır, okçuların aralarında yaptıkları yeminler, geçersiz yeminlerdir, bunlar ne kefaret ve ne de ceza gerektirmezler. Rivayet edildiğine göre Abdullah B. Abbas bu konuda, geçersiz, rastgele yapılmış, yeminden maksat, öfkeli iken yapılan yemindir, demiştir, başka bir rivayete göre de bu konuda şunları söylemiştir, geçersiz, rastgele yapılmış, yemin, Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram etme anlamı taşıyan yemindir, böyle bir yeminden dolayı sana kefaret düşmez. Öte yandan sahabelerden Said B. Museyyeb bu konu ile ilgili olarak şöyle bir olay anlatıyor. Ensar, Medineli, Müslümanlarından iki kardeşe bir miras düşmüştü. Kardeşlerin biri öbüründen bu mirası bölüştürmeyi istedi. Öbür kardeş de eğer bir daha benden bu mirası bölüştürmeyi istersen bütün malımı Kabe'ye vakfediyorum diye yemin etti. Hazreti Ömer bunun üzerine şunları söyledi. Kabe'nin senin malın ihtiyacı yoktur, yeminin kefaretini yerine getir ve kardeşinle konuş, zira ben peygamberimizin şöyle dediğini işitmiştim. Yüce Allah'ın emrine karşı gelmek ve akrabalık ilişkisini kesmek anlamına gelecek konularla, mülkiyetinde olmayan bir mal hakkında yaptığın yemin ve adak geçersizdir. Bu hadislerden ve sahabi sözlerinden çıkan sonuç şöyle özetlenebilir, niyete dayalı olmayan, sadece dil alışkanlığı ile ağızdan kaçırılan yemin, keffaret gerektirmez, geçerli yemin, yemin eden kimsenin yemin konusu şeyi almaya ve vermeye niyet ettiği yemindir, işte bozulduğu takdirde keffaret gerektiren yemin türü budur, böyle bir yeminin konusu eğer bir iyiliği yapmamak ya da bir kötülüğü işlemek olursa bu yeminin bozmak gerekir. Eğer bir kimse yalan söylediğini bile bile bir şeye yemin ederse, bazı görüşlere göre bu yeminin cezası keffaretle kurtulacak kadar basit değildir. İmam-ı Malik, Muvatta adlı eserinde bu konuda şunları söylüyor. Bu konuda işittiğim en güzel açıklama şudur. Geçersiz yemin, insanın dediği gibi olduğuna kesinlikle inandığı, fakat sonra öyle olmadığını gördüğü yemindir. Böyle bir yemin kefaret gerektirmez, buna karşılık eğer bir kimse, birinin hoşuna gitmek ya da maddi menfaat sağlamak amacı ile yalan söylediğini, günaha girdiğini bile bile yemin ederse onun bu hareketi kefarette telafi edilemeyecek kadar ağır bir suçtur. Yeminden dönerek iyi ve yararlı olan şeyi yapmayı hükme bağlayan bu ayet şu uyarıcı sonuç cümlesi ile sona eriyor. Hiç şüphesiz Allah işiten ve bilendir. Bu uyarıcı cümle, kalplere şu mesajı vermek istiyor, yüce Allah söylenen her sözü işitir ve hayırlı olanın ne olduğunu bilir, işte bu yüzden bu hükmü getirmiştir. Öte yandan geçersiz yemin ile niyete dayalı geçerli yemini hükme bağlayan ayetin sonunda şu uyarıcı cümleyi okuyoruz. Hiç şüphesiz Allah bağışlayıcıdır ve halim, yumuşak tutumlu, bu cümle ile müminin kalbine şu mesaj veriliyor, Yüce Allah, kullarına karşı yumuşak davranır, onları ağızlarından kaçırdıkları her sözden sorumlu tutmaz, ayrıca kalplerin bilerek işledikleri günahları da tevbe edilmesi şartı ile affeder. Bu iki uyarıcı cümle yemin konusu ile yüce Allah arasında sıkı ilişki kuruyor. Kalpler her yaptıkları işte ve her söyledikleri sözde O'na yöneltiliyor, O'na bağlanıyor. Yemin ile ilgili genel kural belirlendikten sonra söz ila yeminine, yani bir erkeğin ya belirsiz bir süre için ya da belirli bir süre ile sınırlı olarak eşi ile cinsel ilişkide bulunmayacağına dair yemin etmesi konusuna getiriliyor. Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler, 4 ay bekleyebilirler, eğer bu yeminlerinden dönerlerse kuşku yok ki, Allah bağışlayıcıdır ve halimdir, 227 eğer boşanmaya karar verirlerse kuşku yok ki Allah işiten ve bilendir, erkekler, evlilik hayatı sırasında çeşitli sebeplere ve sık sık görülen değişik şartlara bağlı olarak zaman zaman herkesin karşılaşabileceği bir takım psikolojik hallere, ruhi buna bunalımlara kapılabilirler ve bu bunalımlar, kendilerini eşleri ile cinsel ilişkide bulunmama yemini etmeye sürükleyebilir. Fakat eğer bu ilişkisiz dönem makul bir süreyi aşarsa kadına psikolojik rahatsızlık getirir, onun ruhunu ve sinir sistemini sarsar, dişilik onurunu zedeler, evlilik hayatını sekteye uğratır, işi karı koca ilişkilerinin kopmasına kadar götürebilir ve böylece ailenin temellerini yıkabilir. İslam. Erkeğin bu yolda yemin etmesini temelden yasaklamaya yönelmiyor. Çünkü böyle bir yatak ayırımı bazan arsız, dik başlı, kendini beğenmiş güzelliğine güvenerek erkeğini her an kendi önünde boyun eğdireceğine, diz çöktüreceğine inanan kadınları yola getirmek için bir çözüm olabilir, aynı zamanda gelip geçici bıkkınlık duygusunu gidermenin ya da bir öfke parlamasını yatıştırmanın uygun bir fırsatı da olabilir ki, o zaman böyle bir ayrılık döneminden sonra karı koca hayatı daha canlı ve daha hareketli olur, bunun yanında İslam, erkeğe kayıtsız bir irade serbestliği de tanımadı çünkü erkek kimi zaman karısını zora koşmak onun kişiliği ile oynamak isteyen bir zalim olabilir ya da karısını ne ortak bir karı koca hayatından yararlanacak ve ne de bağını çözüp başka bir erkekle yeni bir hayata kavuşmasına imkan vermeyecek şekilde ortada bırakarak mutsuz etmeyi amaçlayabilir, İslam değişik ihtimalleri sakıncalarını gidererek bağdaştırmak ve hayatın somut şartlarına karşılık vermek için bu küskünlük yemininin süresine bir üst sınır getirmiş, onun dört ayı aşamayacağını hükme bağlamıştır. Bu sınırlama belirlenirken belki de kadının kocasızlığa, dayanma sınırının uç noktası gözetilmiş, böylece onun psikolojik bunalıma düşerek fıtri arzularının baskısı altında küskün kocası dışında başka bir erkek arayışına kalkışması önlenmek istenmiştir. Nitekim rivayetlerden edindiğimiz bilgiye göre, Hazreti Ömer, Allah ondan razı olsun, halifeliği döneminde bir gece gizli bir geziye çıkmıştı, maksadı kimliğini saklayarak halkın ihtiyaçlarını ve durumlarını yakından bir Belirlemekti. O sırada kulağına bir kadın sesi geldi, kadın şu dörtlüğü söylüyordu, şu gece uzadı, her tarafa karanlık çöktü oynaşacak bir sevgilimin olmayışı uykularımı kaçırdı, vallahi eğer aklımdan hiç çıkarmadığım Allah olmasaydı, şimdi şu altımdaki yatağın uçları kımıl kımıl oynuyor olurdu bunun üzerine Hazreti Ömer, kızı Hafsa'ya bir kadının kocasızla en çok ne kadar dayanabileceğini sordu, Hazreti Hafsa'ya, da bu sürenin 6 ya da 4 ay olabileceğini söyledi, kızının bu cevabı karşısında Hazreti Ömer bundan böyle hiçbir ordu, mensubunu bu süreden daha fazla ailesinden uzak tutmayacağım dedi ve hemen arkasından orduda görev yapan askerlerin kızının bildirdiği süreden daha fazla eşlerinden ayrı bırakılmamalarını kararlaştırdı. Kısacası insanların tabii yapıları bu tür konularda farklılık gösterir, fakat kocanın vicdanını ve duygularını denemesi için 4 ay, yeterli bir süredir, bu süre sonunda ya küskünlüğüne son vererek eşi ile yeniden normal bir karı-koca hayatı yaşamaya başlar, eşine ve yuvasına döner, ya da nefreti ve isteksizliği devam eder, bu durumda eşi ile arasındaki bağı çözmeli, onu boşayarak serbest bırakmalıdır, eğer kendisi boşama kararı vermez ise hakim kararı ile karısı kendisinden boşanabilecek, böylece her ikisi de yeni bir eş ile yeni bir karı-koca hayatı kurma imkanına kavuşmuş olacaktır. Bu sonuç, kadın iyi'in en onurlu, en iffetli, en güvenlikli olduğu gibi erkek için de en huzurlu, en yararlı, aynı zamanda Yüce Allah'ın hayatı dondurma gerekçesi değil, hayatı devam ettirme vesilesi olmasını dilediği karı-koca ilişkisi hesabına da adalete ve ciddiyete en yakın çözümdür. 228 boşanmış kadınlar üç ay başı boyunca kendilerini gözlem altında tutarlar, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanmışlar ise Allah'ın rahimlerinde yarattığı çocuğu saklamaları kendilerine helal değildir.